Alhamdulillah, leri haddana Allah. Vma Muhammed Allahumma. Muhammed Allahumma. Muhammed Allahumma. Rabbim a'udhu bu kemine mezatı şeyatın ve a'udhu bu kemine yadırın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alfajri ve leyalin aşri ve alşafi ve alvetri ve alleyli zâ yasir. Hel fi ذalke qasamu allidhi hijir. Sadakallahu lazim. Allahümün fahana bil-Quran'ı alzim. Ve barik lana fiil ve alhamdülillahi Rabbil qayyum. Hassan tukum bil-hayyil qayyumil yedhi ve devam ve Mübarek on gecelerin cuma gecesindeyiz. Allahu Teala gecemizi mübarek eylesin. Amin. İmam Neafia rahimeullah'ın nakline göre İbn Ömer radıyallahu teala anhuma 10 günlerin tamamında yani şu anda girmiş bulunuyoruz. Oturduğu ve yattığı her yerde tekbir getirirdi. Hata İbni Ebi Rabah radıyallahu anh bu on günde yollarda ve pazarlarda sürekli tekbir getirirdi. Tabi siz yolda pazarda bağıra bağıra getirmeyin. Keçileri kaçırmış derler. Atlatmış derler. Deli derler. Le'yübüne haddikum. Hatta yukalin nevü mecnur. <gülüyor> Sizin birinize deli denmedikçe de düzgün iman etmiş olamaz. Ama yine de siz bu işleri kaldıramayabilirsiniz. Nakşi tarikinde sesli zikir yoktur. velakin bazı yerlerde vardır. Yani kurban tekbiri gibi şefa alemen nehu sesli yapıyoruz. Bu zülükçenin tekbirleri de böyle. Cafer bin i Süleyman radıyallahu teala anlatıyor ki tabi'inin ulularından olan sabit elbünani çok büyük bir zattır radıyallahu teala tabi'in ne demek? sahabeden sonraki en hayırlı tabaka tabi onların da arasında meratip var bu sabit elbünani'ler en üst seviyedekiler bu on günlerde zikir meclislerinde burası ne? ilim meclislerinde bu gibi meclislerde. Sohbet aralarında sözünü keser. Ne yaparmış? Tekbir getirirmiş. Ve bu günler zikir günleridir. Geçmiş büyükler geçmiş büyükler deyince hepten sahabeye gidiyor iş. Bizde olsa dolu geçmiş büyüklerimiz var. 14 asır. Ama onlar da hemen sahabe asrı. Geçmiş büyükler böyle yaparlardı. Dediğine şahit oldum diyor. Cafer bin Süleyman Sabit Elbünane Hazretlerinden dinledim. Malik İbni Teala onun da böyle yaptığını gördüm. Diyor. Ee, zikri artırmak lazım. Özellikle tekbirleri artırmak. Zaten kurban keserken de ne yapıyorsunuz? Tekbirler getiriyorsunuz. Cuma sabahı arefe önümüzdeki yarın değil. Haftaya cuma sabahında ne başlıyorsunuz? Teşrik Tekbirlerine başlıyorsunuz. E, onun için Mevla Teala e, Allah-u Ekber en büyük o. Ondan büyük yok. Dememizi istiyor. La ilahe illallah allah Ekber. Tevhid etmemizi istiyor. Bunlar biliyorsunuz kurbandan kaldı. İbrahim Aleyhisselam sünneti İsmail Aleyhisselam'ın sünneti Cebrail Aleyhisselam'ın sünneti kurban getirmeme hadisesinde bunlar geçen senelerdeki sohbetlerde beyan ettik. Fakih Ebu'l-Leyd Rahimullah <gülüyor> Semerkand'i Semerkand'e ziyaret ettiğimiz kabristandaydı İmam Maturid'in orada fakat belli değildi kabir ama artık oralar açıldı. Her taraf üzerinden evler kalktı elhamdülillah. Diğer yerlerden de kalkar da tamamen ulemanın evliyanın üstleri açılır inşallah. Bu günlerde yani on gecelerde günlerde, geceler günler birbirine tabidir ve birbirinin halifesidir. Kişi tekbirleri sessizce içinden getirse taftal olur. Lakin şeriatı açıra, açığa çıkarmak, şeriatı cehri hale getirmek, bir de insanlara zikri hatırlatmak. İnsanlar gafil ya, birisi Allah dese öbürü de Allah diyor bazı kere. Bazen de Yallah diyor, onu bakma sen. Ama yine ekseriyetle bir Allah'ıma salli de öbürü de Allah'ıma salli. Öbürü estağfurullah da estağfurullah. Ya bu taklit ediyor beni, etsin, işte ondan sevap sana da gelir, fazilet sana da erişir, hatırlatmış oluyorsun. Efendi efendim bu riya için yapıyor. Yahu sana ne karıştırma. El er ya babu ihlas. Riya ihlasın kapısıdır. Başta gösterişle başlar, sonra iklasa geçer. Et er taklit babu tehkîd. Önce seni taklit eder, papağan gibi. Papağan taklit etse sevap almaz, bu taklit etse sevap alabilir, değil mi? Hakikatın kapısı taklitten geçer. Onun için tekbirleri sessiz de içinden getirse iyi ama şerahatı açığa çıkartmak için insanlara zikri hatırlatmak niyetiyle yüksek sesle tekbir getirirse bunda bir mahzur yoktur. Yani bu gibi teşrik tekbirleri gibi vesaire tekbirleri bu konuda bir rivayet varid olmuştur diyor. Bu da Hanefi mezhebinin büyüklerinden Fakih ebul Es-i Merkandî evet. Efendim. Peki ne yapacağız? Şimdi ne demek istedik yani? He? Konuştuk konuştuk ne demek istedik şimdi? Meclisindeyiz. İlim meclisindeyiz. Zikir meclisindeyiz. Selef-i Salihan böyle yaparlarmış. Arada bir tekbir getirelim. Şimdi zaten burada bir gece. Haftaya da bir daha var. Yani on gecelerde iki kere sohbet olur Siz yine geri kalan yerlerde de bunu yaparsınız, hatırlatırsınız. Tekbir bildiğimiz tekbirdir. Tabi mezheplerde bazı lafız farklılıkları olmakla beraber biz kurban keserken namazdan sonraki teşrik tekbirlerindeki tekbiri getiriyoruz. Fakat İmam Şafiye Radyalı'nın beyanına göre peşine bir dua vardır. O duada okunmalıdır. Bakalım okuyabilir misiniz? Benle tekrar ederseniz. Mekke'de Medine'de de yaparlar bayram sabahı. ...ta sabah namazından bayram namazına kadar müezzinler şeyden, mükebbiriyelerden getirirler, cemaatle onunla beraber getirir bu tekbirleri. O da bir kısmını bili biliyorsunuz, bayasını da biliyorsunuz. Ee, onda da ne var? Birisi bunun başını okuduğu zaman, Bükraten ve kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu menil il kail kim söyledi bunu? Sahabeden biri, ben söyledim ya Resulallah. Acibtu <gülüyor> la fütehat la sema. Şaşırdım ben senin bu tekbirine. Sen sahabe böyle zatlar, hepsine ilham geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu e, takrir ediyor. Ve faziletini beyan edince de hadis oluyor. Fazilete dahil oluyor. Ben bu tekbirlere şaşırdım ki, sen bunu okuduğun vakit, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, neler görüyor bizim görmediğimiz, neler görüyor? Ayşe annemiz şaşırıyor. Teram ala ara. Ya Resulallah, gör, benim görmediklerimi görüyorsun. Ben senin yanında oturuyorum, melekleri görmüyorum. Cebrail Aleyhisselam sana geliyor diyor, görmüyorum. Gök kapıları açılıyor, sen görüyorsun, ben görmüyorum. Arşi seyrediyorsun, levh-i muhafaza bakıyorsun sen. Sen neler görüyorsun? Biz de ona iman ediyoruz elhamdülillah. Ne kadar kazanıyoruz değil mi? Şaştım buyurdu senin kelimelerine. Niçin? Gök kapıları açıldı, sen bunu söyler söylemez. Gök kapıları açılması ne demek? O kelimeler kabul olunuyor, kök kapılarından, kabul makamına yükseliyor. İleyya saydül kelim uttayyib. Tertemiz kelimeler ancak Allah'ın kabul makamına yükselir. Allah'a yükselir desen olmaz. Mevla mekandan müneze. Yüksekte değil ki aşağı. Onun kabul makamına yükselir. Evel amelus salihu yarfa'u. Salih amel de onu yükseltir. Sadece tekbir getirsen, namaz kılmasan tekbirin havada kalır derler de bu havada da kalmaz, yerde kalır. Ondan sonra namaz kıldın, tadil erkana riayet etmedin. Pat, güt, çat, çut, hızlı bizim tadil erkeni şahimizi okumazsın. Ona göre de kendini ayarlamazsın. Düzgün kılan bir adamdan da öğrenmezsin. Ondan sonra herkes gibi sen de rastgele kılarsın. Bu salih amel zikri yükseltir. Ve lakin tadil erkenla kılmazsa ne yapar? Dayyâk Allah kemâ dayyâdın. Namaz kötürüm olur, mücdüm olur, elsiz ayaksız vaziyette böyle kalır, yürüyemiyor. Nerede göğe çıkacak? O zaman namaz sahibine bedduacı olur. Sen beni perişan ettin, Allah da seni zayiyesin. Namaz kılanlarında böyle beddua alanları da çok. Her namaz kılan da musalli midir? Ama tadil erkanını riayetle kırsaydı, sırf tadil erkan risanesinden ezbere yutmanız lazım. Ama nuska niyetine sayfalarını yutsanız bir şey hasıl olmaz. İlimlerini anlayacaksınız, tatbik edeceksiniz. O zaman nur olur, gök kapıları açılır, kabul olur. Hafıza ke Allah'a kemme Sen beni muhafaza ettin, Allah da seni muhafaza etsin. Namazın duasını alan adam abat olur. Namazın duasını alan adam berbat olur. Namaz kılmayan o hepten berbat zaten. O berbat olmuştur. Allah onu da kurtarsın o berbat. Amin. Berbat da Farsça bir kelimedir. Ber ala demek üstüne batta rüzgar. Berbat rüzgar üzerinde yani uçurma yuvarlanmış. Rüzgarın üzerinde durulur mu? İşte durum tehlike. Onun için ben bu tekbirlere şaşırdım. Gök kapıları açıldı. Ama neden? Söyleyen adam salih amel işleyen adam. Onun için salih amel ne yaptı kelimeyi zikri aldı kaldırdı yukarı. Göklerin kapıları açıldı. Size de itikat ediyorum. Ve hüsnü ediyorum ki salih ameller babısınız inşallah. inşallah. Onun için tekbirlerinizde gök kapıları açılacak mı? İnşallah. Peşine gök kapı açılınca ne demektir? Hazır açılmışken bir şey daha geçirelim dilekçeyi. Hazır açılmış. O anda açıldığı zaman ne yaparsın peşine? Bir dua. Salavassız dua yapma arada boşta kalır. Gökler arasında mahcuptur. Kullu duain mahcumun beynes semâulâb. Bütün dualar gökle yer arasında perdeli kalır. Askıda takılı kalır. Hatta yusalla Muhammedin ve Ali Muhammedin. Allahum salli ala Muhammedin ve alal seynam Muhammed. ve sahbi Kainat efendisine ve ehli beytine salavat okunmadıkça bütün dualar perdelin perdelenmiştir. Onun için salavatı unutmayız. O arada da bir dua tuttururuz. Bu gece birkaç tekbir getirelim arada. Değil mi şöyle? He? Ama aradan siz başlamayın. Ben başlayayım yani. Ha, ben vaaz ederken birisi tekbir patlatmasın. Sırayla hani burada, düzene göre hareket edelim. Biri cezbeye gelebilir. Meczup çok bizde. Allah mahbubların sayısını artırsın. Amin. Allah hakiki cezbeler versin. Amin. Sahtekarlıktan muhafaza etsin. Amin. Gösterişten muhafaza etsin. Amin. Riyakarlıktan muhafaza etsin. Amin. Amin. Buyurun bakalım. Allah, أكبر Allah, Allah أكبر. Allah أكبر ولله الحمد. La şebahana Allahi la illa ve la la illa ve hezemel ahzab وحده la ilahe illallah wallahu ekber, ekber. Şimdi, allah ekber ve lillahil şimdi allahumme salli ala şeydna muhammedin ve ala al seydna muhammed ya rabbi ya rabbi ya rabbi gök kapılarının açıldığı bu kelimeler hürmetine Zülhücce-i şerifenin veleyalin aşrin yemin ettiğin, kasem ettiğin helfizel gir kasemu lizi hicir, aklı fikri olana bu yemin bir şey ifade ediyor mu diye de ikaz ettiğin tembih ettiğin ki Allah bize akıl verdin ya Rabbi aklı olana bu yemin ne ifade ediyor diye de uykaz ettin bu yemin ettiğin on gecelerde hem de gecelerin efendisi cuma gecesinde şu mübarek ilim meclisinde ve zikir meclisinde, müminler arasında, salihler arasında ben bozuk adam isem de, onların hürmetine ya Rabbi, salihler hürmetine şu mecliste olan hepimizi tertemiz eyle. Amin. Bir günah terk etme üzeri. Amin. Allah'ım ne sıkıntımız varsa şümbarek gecede feraha temdili. Amin. Allah'ım ne günahımız varsa sevaba temdili. Amin. Allah'ım hangi mazlumler varsa, Allah'ım Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Irak'ta, dünyanın neresinde Allah'ım ne kadar zulme uğramış varsa Allah'ım sen Zalimlerini kahreyle, Amin. Mazlumlere nusret eyle. Amin. Memleketlerine salime niade eyle. Amin. Ehli sünneti aziz eyle. Amin. Ehli bid'ati zelil eyle. Amin. Ya Rabbi şiaya ve haviye fırsat verme ya. Kulların güçlerini iptal eyle. Amin. Yani Yahudine saraya fırsat verme ya. Amin. Onları aralarında güçlerini harcattır iptal eyle. Allah'ım Müslüman yöneticilerimize yardım eyle. Amin. Ehli sünnet yöneticilerimize yardım eyle. Amin. Onlara yardım edecek akıl ve verecek hakiki müsteşarlar, güvenilir adamlar yanlarına nasip Amin. eyle. Amin. Bozuk adamları, ajanları yanlarından ibad eyle. Amin! Allah'ım sen bu mübarek gecede şu mübarek tekbirler, şu mübarek zikirler hürmetine, sen cümlemizin, çocuk çocuklarımızın salihlere ilham. Ailelerimizi yar eyle itaat Amin. edelim. Amin! Hayirlerini göster, şerlerini de eyle. Amin! Allah'ım ne muradımız varsa hayır üzere ihsan Amin! Boş çevirme, boş çıkarma buradan. Ya Rabbelak! Amin. Allahu salli ala seyyidina muhammedin ala aliyah sahbihi Şimdi çıksanız gitseniz torbayı doldurdunuz. Ama yine de çıkmayın. Neden? Birkaç altın verseler ama sonra da devam edeceğini bilseler bırakırlar mı orayı? He? Ama biz gideriz şimdi neler dağıtılır. Dağılmadan gitmeyelim. Bir de bakarsın bir çıkarttılar, zümrüt yakut bir çıkarttılar, kaşıkçı elması da çıkabilir. Ne olacak bu sefer? Enayi gibi iki altında kalmış. Alır bakar çevirir, evirir bir kurban bile alamam ben. Değil mi? Daha dağıtılacaklar var. Kazanırsınız inşallah. İnşallah. Arada tekbirlerimizi getiririz. Şimdi bu tekbirleri kendiniz de okumak istiyor musunuz? Evet. he evet. İmam Şafir Adıyallahu'ndan nakledilen gök kapıları açılar. Ezbere de bilmiyorsunuz bir kısmını değil mi? Evet. Tam gaz giderken hafif bir kestiniz şöyle. Evet. Gazı kestiniz tabii ki. Ezbere bilmeyince, tabii ki haklısın ne geliyor ilerisi belli değil yani. Onun için, Allah'ım ağzı yanlış okumaktansa bekleme peşini okumak eftaldir. Ama yeni dergi çıktı, dergisi dergi değildi. Kitaptır, kaç kitaba da bedeldir. Böyle bir dergidir misli dünyada. Bu kadar ilim yazmaz. Biz kitap kabul ediyoruz onu, kitap diye yazıyoruz. 13'ündür ki, 82. sayfede sayfa 82, hemen bu tekbirleri ezberliyoruz. Ezberleyemiyorsak da namaz içinde değiliz. Bakarak okuyoruz, manaları da altında yazıyor. Manalarına da vakıf oluyoruz ki la صَلَاةَ تَمْمَةِ Huzursuz hiçbir namaz, hiçbir zikir tamam olmaz. Huzur neye bağlı? Huzur manasını bilmeye bağ. Manasını bilirsen kendini oraya bağlarsın. Manasını bilmediğin vakitte aklın nereye gider? 40 seneki aklına gelmeyen şeylere gider. Namazda Fatih bilsen, sonra okuduğun surenin manasını bilsen, onu düşünsen ne olacak? Huzuru bulacaksın. Yani kendini sağdan soldan toplamaya yardım edecek. Öbür türlü kafan üzgür keza, üzgür keza, iblis gelecek. Şunu hatırla, bunu hatırla. 40 sene aklına gelmeyenleri hep birden getirecek. Onun için... Sen huzuru tamamlaman için manalarını altına yazıyoruz hep. Manalarına vakıf ol. Ee, namazda da okuduğun surenin manasını bilsen çok iyi bir şey. Ama yok hocam ben ben zaten öyle meale, manaya takılmam. Ben zaten direkt Mevla'yı bulmuşum falan. O maşallah. Bize de nasip olur inşallah. Biz o durumlarda değiliz. Biz manaya bile gelemiyoruz. Biz sağdan soldan toparlanmaya çalışıyoruz. İnşallah kötü yerlerde dolaşmayız da. Bir de namazda kötü yerlerde dolaşan da var. Değil mi? Namazda adamın eskiden kafayı çektiği zamanlar aklına gelebilir. Hakikaten ha. Namazda adamın eski bir haram zevkleri aklına gelebilir. Yani insan günahlardan toparlamağa uğraşıyoruz biz şimdi. Onun de buna yardım etsin diye namazda da mürşide rabıta olmaz. Onun için manalar üzerinden giderek kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Ama sen zaten direkt Mevla, o 70 bin perde kalktı. Tabi kul namaza durduğu zaman Mevla Teala Hazretleri İnnevvâ yansıbü vecevli veci abdi fi solâti malem yettebi. Tirmizi hadisidir. Ya bu ne demek kardeşim? Bu namaz nedir ama bizim aklımız yerinde değil ki. Bir kul namaza durduğu zaman... ...gözü sağa sola bakmadıkça... ...kalbi de o yana bu yana dolaşmadıkça... ...zaten gözüne sahip olamayan kalbine... hiç sahip olamaz. Adam sineği takip ediyor namazda. <gülüyor> Sanki... ...jet kalkmış gitmiş. Böyle sineğe bakıyor. Sivri ise tabi sokacak mı diye de hareket şey edebilir. Ne yapsın adam? Ama... Yani bunu takip edenin kalbi yerinde olur mu? Menlem aynı o Feleysel kalbi oyindir. Gözüne sahip olamayanın kalbi yanında değildir zaten. O çıkmış ondan. Onun için gözüyle sağa sola bakmayacak. Kalbiyle de o yana yana geçmedikçe bir kul namaza durduğu zaman allah Teala Hazretleri kendi cemalini onun yüzüne doğru tutar. Artık projektör mu projektör denir mi? Haşa ve kella allah Teala'nın cemalinin nuruna allah nuru Teala'nın cemalinin göklerin yerlerin nurlarını yaratan Allah E sen böyle bir nur fark ediyor musun? Fark etsen zaten yıkılman lazım Veya gözünü özünü baktın Daha güneşe bakamayan, şu uşağa bakamayan adamsın Hemen gözün sulanıyor Mevla'nın cemalinin nuru Nerede? Efendim Onun için namazda ne yapmayacaksın? Göğe doğru Bakmayacaksın Nedir? Mekruntur çünkü ne diyor hadis-i şerifte Allah Teala tecellisini namaz kılanın başının tepesine doğru yağdırır. Yukarı doğru bakarsan Allah muhafaza. Eserlerde, kitaplarda gördüm ki o anda gözünün ışığını o Mevla'dan gelen tecelliden, gözünün nurunu alabilir, körlük de yapabilir diyor. Onunca yukarı bakmak çok namazda yukarı bakmak gözü son derece bozar. Bakılmaz. Secde haline bakıyorsun ya. Şimdi demek ki her zikir ibadet huzursuz tamam olmaz. Onun için levhalı ve musallim, menyajcı, meltevet, namaz kılan kiminle konuştuğunu, kiminle görüştüğünü, Kur'an okuyan kiminle konuştuğunu, hele namazda duran kime münacatta bulunduğunu, yalvarışta ya karışta bulunduğunu bir bile bilseydi acaba sağ sona döner miydi? Çivi gibi çakılıp kalırdı. Mevla'nın eriyip kalırdı. Ya o zaman zaten nereden anlaşılıyor? Deprem olsa bile duymazdı. İhaya İh ul İmam Gazali Hazretleri bir dersler yapalım oradan. Huşu edenlerin namazı. Salatul haşi'in. Ne adamlar? da yakın zamana kadar. 100 sene, 50 sene, eve ne kadar var? Hac Salih Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh. Kaddesallahu aleyhi ve Erzurum'da Haşi'i Hazretlerini gördüm cerci. Yani 100 sene evveli konuşuyor. Haşi'i. Ama bu adamlar nasıl sahip? Cami Deprem olmuş. Caminin yanıstan fazla yıkılmış. Bu da mihrabın yanı Namaz bir iş çıkarken ne oldu buralara diyor. Hiç duymamış. Biz olsak, hanım yatağı sallasa rahat dur ve zelzele oldu zannetti. Ulan ne zelzele? Adam zelzele oldu duymadı. Sen uykuda nasıl duyuyorsun? Adam uyanıkken duymadı. Çünkü neden? Namaza kendini vermiş. Onun için hiç sağa sola bakan, hiç ona onu bunu düşünürüm. Kurban olduğum sana Allah. Şun Şunbaharek gece örvete. Şöyle iki rekat namaz nasip etmeden öldürme bizi ya. Amin. Öldürme bizi ya. Amin. Bu huzura erdir bizi ya. Amin. Bu zevki aldır bize ya. Amin. Bu ruhu tattır bize ya. Amin. Amin. Amin ya. Allah'ım salli Muhammed. Onun için bu tekbirlerin de manasını bilin. Aklınızda takımınızın büyüklüğü varken aklınızda partinizin büyüklüğü varken aklınızda hayran olduğunuz efendim artistlerin, sanatçıların efendim itibarı varken Allah'a u Ekber derseniz rezil olursunuz. Orada Allah'tan gayri kalmamalı o zikir ağızdan dökülürken kalpte Allah'tan daha büyük, daha sevgili, daha mahrum, daha sakınılan, daha muazzam, daha mükerrem, daha mübedcen hürmet edilen, tazım edilen, değer verilen, şanı yüceliği bildirilen, bilinen bir varlık kalmamalı. Kaldıysa hezil olduk. Onun için diyorum manayı okuyun. Sayfa 82'de. Manayı okuyarak bu tekbiri getirin. Yoksa sağa sola bakarak Allah'tan gayri nice sevgililer nice büyüklere muhabbet ve hürmet kalbinizde besleyerek okursanız yani tabi helak olursunuz demeyeyim ama tabi helakın da çeşitleri var. Ne dedim amazam ı İki senem olmasa Numan helak olur. Helak olmanın da manası var. Çok şey kaybederdi demektir. Sen de burada büyük kayba girersin. Onun için tekbirleri okuyacağız. Hemen bu gecelerden başlıyoruz. Zaten bir günü gitti ya. On günün bir günü gitti bugün. Bugün biri değil miydi? Evet. E ya bak görüyor musun? Ne kaldı şurada? Allah'ın en sevdiği günler ya. İşte onlar dokuz gün. Tekbirlere devam edelim inşallah. Bu tekbirleri de okursak ömür tekbiri çok ezberinizde biliyorsunuz. Okursunuz. Bunu da arasına baktığınızda günde birkaç kere de okursunuz. Evet. Ondan sonra manasında düşünerek Allah'ımızın yüceliğini itiraf edersiniz. rahman. Şimdi bense okuduğum baştaki ayet kerimelerde vel fecri fecre yemin ederim. Evet fecir neydi? İmsak vakti. Tanyeri ağarma vakti. Beyaz itlikten siyah ipliği Seçilme vakti. O tabi senin evdeki yatağın, yastığın yanındaki beyaz iplik değil. Ufuğun çizgisindeki geceyle gündüzün ayrılmaya başladığı nokta. O ne büyük bir mesele değil mi? Büyük bir doğum yani. <gülüyor> Gece ne büyük ayettir onlara diyor Yasin Şerif'te. <gülüyor> Ondan gündüzü soyup alıyoruz. Bu ayetlerle ne musun? Koyunun üstünden deriyi ne yapsan? Deriyi çekip çıkartsan, soysan. Ne kalır hatta? Et kalır. Ama o et ve kemik nedir? Koyunun aslıdır. Deri onun kılıfıdır. Şimdi gece onlar için ayettir. Ne yapıyoruz? Neslehum <gülüyor> minunna Gündüzü ondan soyup alıyoruz. Burada ne anladınız? Asıl olan neymiş? Gece. Gündüz ona arzi olarak geliyor. Sonra ne yapıyoruz? Güneşi batırmakla gündüzü ondan çekip Alıyoruz. Gündüzü çekip aldık mı, soyduk mu altı kalıyor. Altı ne kalıyor? Karanlık zaten altında var. Feydâûn muzlimun, Her taraf birden karan. Beş dakika evvel, on dakika evvel pire atlasa görüyor. Beş on dakika sonra koca dağları bile köremez hale geliyor. Ne acayip bir ayet bu gece gündüz işleri. Fecre yemin olsun. Tamam. Şimdi ne geldi bir daha? Fecirden maksat nedir? Ne vardı biliyor musunuz? Geçen demeyi unutmuş olabilirim. Bazı ulemaya göre o 355 gündür hicri sene, gök, ay senesi hani sene günleri. Bunların içindeki hangi fecre özellikle yemin ediyor? Yok. Efendim burada bazı alimler diyorlar ki Zülitye'nin ilk sabahına yani bu geçtiğimiz sabahtı. Ne sabahtı be? Ben riya yapayım. Riya olsun. Teşvik için. İşrağı bekledim mesela bu sabah. Yani namazı kıldığım yerde oturmadan işrak namazını bekleyene kadar meşgul olabildim. Bilmiyorum siz ne yaptınız. Nasıl bir sabahtı bu sabah ya? Nasıl bir geceydi dün gece? İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu geceydi. Nasıl bir sabah? Ama onu söylemiştim. Ama bunu herhalde söylememişim, unutabilirim. Bazı alimlere göre o efendim Fecir Zülütce'nin birinci sabahıdır. Ama tabii ki başka rivayetlerde yok değildir. Biz en büyük sabahlara geceler en büyük sabahlara gebedirler. Niye en büyük sabahlar geliyor? Efendim, çünkü en büyük sabahlar önümüzdeki terbiye gününün sabahı Arafa gününün sabahı nehar, Kurban Bayramı gününün sabahı ama en azam olayı mündel Allah yuğun nehri Allah indinde günlerin en büyüğü ama en büyüğü senenin günlerinin en büyüğü Kurban Bayram günüdür çünkü o kadar can Allah'a kurban oluyor ya bu nasıl bir tecellidir onun için önümüzde çok gün var haftaya inşallah Arefe ile bayrama anlatırız. Şimdi tabi terviye evvel geleceği için terviyen orucundan ve faziletten konuşabiliriz. Bazı faziletlerini konuşabiliriz. Ama vel fecri, o sabaha yemin ederim. Leyle'n aşrin 10 geceleri yemin ederim. El ve şef'i vel vedri, çifte teke. Çifte teke yemin ederim. Şimdi bunun manalar hakkında birçok ulema birçok sözler demişler. Sözlerin efendisi Efendilerin Efendisi'nin sözüdür. An-Câbir'in radıyallahu teâlâ'l-hû kâle kâle Rasûlullâhi sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme Hazret-i efendisi buyurdular. Ve bu hadis-i şerifin kaynakları da bayağı bir güçlü. Ahmed ibn Hanbel ediyor. Hakim rivâet ediyor. İnnel aşrâ aşrûl-adhâ Çünkü bazı rivâetler hani Ramazan'ın sonunu, Muharrem'in ilk onu gibi de hani geçiyor. Ama abab, i şerif konuştu mu daha? Konuşulmaz arkadaşlar. On hangi ondur? On Kurban Bayramının ilk onudur. Bit. Ve Vetr tek hangi tektir? Tek arafe günüdür. Arafe günü kaçı oluyor? Her zaman arafe günü kaçı olur. Böyle her dakika dönek adamların takvimi gibi dönmez. Gökteki ay döner mi? Dönmez. Arafa günü döner mi? Dönmez. Hizvi takvim döner mi? Dönmez. Gökteki ay dönmez. Zülitçe'nin dokuzu her sene nedir? Arafa gündür. O zaman dokuz tek mi çift mi? Tek. Evet. Tek hangisidir Allah'ın yemin ettiği tek? Arafa gündür. Haftaya Arafa günü hakkında öğle hadisler okuyacağım. Kimseden duymamısın. Hafta inşallah. Çünkü o gecesinde olacak haftaya. Arafa gecesi, ihya edene cennet vacibi olan gecesi. Haftayaki sohbet gecesi inşallah. Ve şefayemun nehri. Çift hangi çifttir? Çift de Allah yemin ettiği çift, bayram günüdür. Çünkü bayram günü kaç? Zülükçenin? On nedir? Evet. Hadis-i şerif meseleyi tefsiri en güzel şekilde beyan etmiştir. Şimdi öbür türlü nasıl mana vereceksin hadis olmasa? Nereden anlayacaksın? Evet. Şimdi efendim hadis-i şerif geçen dersi okudum. E, defaatle okudum. Ama tekrar okumakta fayda vardır. Bu da nedir? Bukhari hadis-i şeriflerinde geçer. Tirmizi'yi de geçer. Tirmizi geçer. E, Bukhari'de geçen e, genel manada bu noktadaki hadis-i şerif Ma mine yâ minel amelü sâlihu fîhinne e habbu ilâllâhu teâlâ min aşridil hîjjâh Şimdi senenin her günü ibadet yapılır mı? Yapılır. Zikir yapılır mı? Namaz kılınır mı? Hatim okulur mu? Sadaka verilir mi? Ümre yapılır mı? Ama allah Teala bunların hepsini sever mi, beğenir mi? Şartlarına riayet edilirse sever, beğenir, razı ol. Sevap verir mi, verir. Ama bu günler içerisinde en çok kendisine ibadet edilmesini ne zaman istiyor? Zilitçe'nin ilk on gecesi günü şu geceler ve günlerde kendine ibadet yapılmasını istediği kadar hiçbir günde sevmiyor. Ya Allah'ın sevmesi müteber değil mi bizim için? Benim de hoca efendi canım şimdi istemiyor ne yapacağım? Senin canın çıkmasın ya. Sen canına, canını cananına kurban edesin. Sen canını sevgili Allah'ının sevdiğine feda edesin. O zaman diyesin ki ona bana bak şeytan nefis başka zamanlarda kaldırır kıldırır ta on geceler gelir rahmetli Hatipoğlu'nun dediği gibi bizim rahmetli Hasan Hüseyin abi gibi arabayla <gülüyor> gittik gittik geldik geldik efendim darenderin ortasına yeni de araba almış. o zamanki araba işte şey falan arkası olduğu için lüks oluyordu o zaman geldi araba durdu köprün üstüne Zank dedi dur. Bütün milletle başımızı aldık. Eyvah. Şimdi ne bileyim bu retüylü de şeyleri var. Nedir anlamadım kesin. Dokunuyor mu, dokunmuyor mu? Neyse işte. At gibi geldin dedi. İlahiri durdun dedi yani. Lan at gibi gelip it gibi durulur mu dedi ya? Arabaya konuşuyor. Arabaya siniri bozuldu rezil olduk memlekette dedi be. Bir itibarla geldik buraya. Şimdi nefis adamı at gibi böyle Namaz, teheccüd, cami gezelim, ziyaret, türbe. Maşallah maşallah. Silitçe'nin onu geldi. Ya benim hiç isteğim yok. Ne hikmetse. Ne hikmet? Çok kazanacaksın ya. Hikmeti bu. Şeytan nefis. yerden dışarıdan gemiyi deldirme çalışıyor. Sanın keyfini kaçırdı işte. İbadet feyzini kaçırdı. Burada feyz aranmaz. burada zevk aranmaz. İnadına ibadet, inadına zikir. Feizim yok. Olmasın feiz. Feiz maksat değildir. Rıza maksattır. Tat alamıyorum. Alma. Tat almasan da yiyeceksin bu baklavayı sen. Tat alamıyorum diye bir şey, bahane yok. Tekbirler, zikirler, ibadetler çok olacak. Çünkü Rabbimiz en çok ibadeti ne zaman seviyor? Bu on günler. Ne dediler? Ya Resulallah adam başka bir günlerde cihada gitse. Allah yolunda kafirlerle harbe çıksa bu adam şehit olsa cihada çıkan adam da mı bu on gündeki ibadetin sevabını geçemez? Ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? İlla recül İslam'da cihattan cihat amellerin zirvesidir. Ama Allah yolunda cihat bile bugünlerdeki amelin sevabını geçemez diyor. Bu nasıl bir şey ya? İlla aracülün bir adam geçer bir mücahid geçer. Harcebi nefsi ve mali felemi yorduğu bir şey. Hem para kimseden almayıp kendi parasıyla, atıyla, imkanlarıyla cihada çıkmış, hem de canını da çıkartmış. Hani öbürü para verir, harbi adam yollar, at yollar, cihada kendi gitmez. Öbürü kendi gider ama fakirdir falan milletten yardım alıp gider, atını falan, yol azığını başkasından temin eder. İkisi de olmuyor. Bir adam geçebilir diyor. Bu adam canıyla da çıktı. Malıyla da çıktı. Atı boğazlandı, malından da miras geriye dönmedi, canı da boğazlandı. Şehit olduysa ancak Zülhicce'yi o geçer. E böyle bir şey bizim pek ufukta gözükmüyor. He? Bizim atı boğazlatana kadar avrat zaten ayağa kalkar. <gülüyor> Nereye gidiyorsun kocacığım? Yamışır. <gülüyor> He? Çocuklarda başlar bacağına dolama baba. Sen öyle, aa çalık çocuk aç mı kalsın falan? İşte tabii ki ben bu şeylerin, bu serseri selef geçinen vahabilerin cihat dediğinden bahsetmiyorum. Ben Allah yolunda, vatanı müdafaa uğrunda, namusları ırzları korumak için, dini imanı kurtarmak için, işte Rus gelmiş, Yunan gelmiş, bu memlekette kaç kere işgal olmuş, ecdadımız, bak yine Çanakkale'de dün bir kazı yaparlarken kepçe kemikler buldu. O kemiklerden sonra bütün arazi kemik dolu olduğu çıktı. Neydi ne değildi açıklama yaptılar haberlerde. Kıbleye dönük yattıkları için burada da başka bu kadar insan ölmek mümkün değil. Hepsinin şehit olduğu kesinleşti. Şimdi bu orayı da çeviriyorlar. Dolayısıyla adamlar ne şehitler verildi kaç yüz binler ya. Allah için, din için, vatan için, bayrak için, namus için. Bunlar Allah için. Men katelel tekune kelimetullah el ulyâ fevfi sebilillah. Allah'ın dini davası en yüce olsun diye savaşan ancak odur Allah yolunda. Yoksa cariye alayım, kadın alayım, kız alayım, hanım alayım, para alayım. Onu bunu keseyim, onu doğrayım, onun köyünü basayım. Zındıklar. Allah kahreylesin onlara. Allah helak eylesin onlara. Hiç onların tutar tarafı yok. İnsanlara zulmeden zalimler bunlar. Birçoğu da kafirler bunlar. Bunlar ne Müslümanı bunlar, ne dini bunlar, ne imanı bunlar. Cami bombalıyor ya. kabe yıkacağım diyor. Ve Medine ellerine gelse kupe indirir Resulullah başına sallallahu aleyhi ve sellem. Samimi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Zerre kadar acımayın. Faktiluhum ka'din ve İrem. Kainatın efendisi buyurdu. Bunlar hariciler el kavar itkilabunlar. Bunlar Hazreti Ali kafir oldu diye öldüren zihniyettir. Bunlar cehennem köpekleridir. Bunların en büyük düşmanları bizim gibi kişilerdir. Ehli sünnet insanları sevmezler. Onları rastlarsanız, at ve İrem kavmini geberttiğiniz gibi katledin diyor emrediyor Muhammed Mustafa. Sallallahu teala. Aleyhi ve sellem. Ve ondan sonra ne buyuruyor? Onları öldürmekte, öldüren için ecir var. Ve büyük cevaplar var. Onlar tarafından öldürülene de şehitlik var. diyor. E kesin hadisler bunlar. Kesin. Dolu. Sahabe, Rıdvanallahu Aleyhi Mecmain Haricilerin kafaları Şam'da Böyle dizmişler, Hz. Ali Efendimiz Bunların altı bin mi, on bin mi ne kesti bunları e Ondan sonra dizdiler Kafaların üst üste, sahabe-i kiramdan Biri geçiyordu, vallahi Resulullah'tan Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bir, iki, üç, beş Değil, defaat değişitmediysem Kulaklarım sağır olsun, bu haricileri Kainatın Efendisi bildirdi ki Cehennem köpekleridir bunlar İşte yine uzantıları çıktı mı Allah şerlerinden muhabbet Amin 13'ü bizim dediğimiz cihat o değil. Ama Allah yolunda cihat gerekir mi? Gerekir. gerekir. İcap eder mi? Evet. Vatan tehlikeye girer. Canın gider. Malın namusun. Dinin imanın Böyle sıkıntılar var. Ne yapacak? Allah yolunda cihat farz olur. O zaman herkese farz olur. Seferberlik denir ona. Öyle zamanda e, bu adam çıkar. Canını da feda eder. Malı da geri dönmez. Bu adam zülitçedeki ibadeti geçebilir ancak. Bir kişi var o da. O zaman gelmişiz bu mevsime. Daneye duruyoruz. Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını işgallerden muhafaza eylesin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Yeniden sefer belli ilanlarından, vatan müdafaa gibi, Çanakkale gibi başımıza işler gelmekten muhafaza eylesin. Çünkü harp istenmez. Düşmanla karşılaşmak istenmez. Ben şehit olayım diye düşman karşıma çıksın diye. La tetemennel kul Düşmanla karşılaşmak istemeyin. Hadis-i şerifte emrediyor. Karşılaşırsanız Tasbiru sabredin. Sebat edin o zaman da kaçmayın. Ama ve lakin elhamdülillah her yer ateş Allah Türkiye'yi muhafaza ediyor. Amin. Talebelerin bereketi. Amin. Ehli sünnetin bereketi. Kehçüt kılanların bereketi. Medreselerin kız erkek medreselerin bereketi. Yani çok şey yapmayayım. Belki de diyebilirim Mahmut Efendi Hazretleri gibi bir zatın bir karsın bereketi. Amin. İsteyen bu lafımı kabul etsin. İsteyen etmesin. Çünkü medreselerin çığırını kim açmış? Çarşafların çığırını kim açmış? Sünnetlerin çığırını kim açmış? Şu memlekette, şu Fatih'te, şu çarşambada. hanımı arkamdan geliyordu diyor. Rahmetli Zehra annemizi söylüyor. kabr Nur olsun annemize. Amin. Hanımım arkamdan çarşafıyla gelirken, ben bu çarşambadan, karakoldan oradan inerken diyor, Bakkal dükkanı bırakıp bize bakıyordu Kasap dükkandan çıkıp bize bakıyordu Manav tezgahı çıkarıp bunlar nereden gelmiş diye bize bakıyordu Sen zannediyor musun çarşambada hep böyle çarşaf vardı Kim etti bu tohumları Allah Teala başımızdan eksik etmesi Amin. Yokluğunu Amin. Amin. Büyükler büyüyor Sultan işte Öyle bir zatın terbiyesiyle eli sünnet korunuyor bu Şialere, Vehhabilere yol bulunmuyor. Nerelerden girmeye çalışıyorlar. Bayağı da bir sağdan soldan delik de bulmaya başladılar. Allah delikleri Amin. Ama o zaten açtığı yollar biz hayattayken dinimizden bir şey koparttırmayacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Efendi Hazretleri çok okudu. Ebu Bek ısıttık gibi olalım derdi. Biz hayattayken dinimizden, dinimiz değil dinimiz gider mi? Değil. Dinimizden bir şey bile eksiltilebilir mi? Bizi öldürmeleri lazım. Yoksa biz bu sapık mezheplere yol vermememiz lazım. Yalakalık, yağcılık, o da Kâbe'ye dönüyormuş. O da namaz kılıyormuş. Ha ne namazı namazı bir türlü Hz. Ali'yi yat kesti. O adam namaz kılmıyor mu Hz. Ali'yi şehit eder. Senden fazla kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yakrawul Kur'anlar cahvcihane Kur'an okuyacaklar boğazlarından aşağı gitmeyecek. ya musallatim. Onlar öyle namaz kılacak, sizin biriniz kendi namazını beğenmeyecek diyor. sahabeye diyor. Onlar öyle oruç tutacak, siz kendi orucunuzu beğenmeyeceksiniz. Onlar öyle bir şeriatçıyım, cihatçıyım diye geçinecek, siz vallahi biz korkak mısınız bunlar? Ne muvada adam zannedeceksiniz. çeksiniz? Ya mürkün ki, ya mürküs O. Şiddetli bir ok, kaliteli bir ok, kaliteli bir yaydan iyi bir atıcının elinden çıktığı zaman oradan gidip avın içinden delip geçip çıktığı zaman öyle bir çıkış çıkıyor ki nasıl ki o oka avın içinden bir kan bile bulaşmamış. Bunlar da dinden öyle çıkacaklar ki dinden bunlara bir şey bulaşmamış. ثُمَّ لَا يَعُدُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُدَ السَّهُمُ o ok yayına dönme, dönene kadar dinede de bir daha geri dönemeyecekler. Evvelkiler için ne buyurdu? Sima Tahnik alametleri tıraştır. Çünkü onlar hep başlarını tıraş ederlerdi. Kafalarını hep tıraş ederlerdi o evvelki hariciyle. Şimdikiler için ne buyurdu? Hadiste, şiurul murhatun keşiurin nisa. Kadın saçları gibi kafası, saçları uzun olacak ahir zamandaki versiyonu. Çıktı mı? Ama Türkiye ilk bu hadisleri bizden duydu herhalde. Değil mi? Evet. He? Evet. Elhamdülillah. Ne mutlu bize. Değil mi? Evet. Elhamdülillah. Şimdi evet. efendim. Allah'ımızın Ebu Ureyya radıyallahu bu da Tirmizi'de geçer. Kendisine ibadet olunmayı istediği en çok sevdiği günler Ziliccen'in onudur. Ya adil usuyam kulli yevmi Her günün orucu bir senenin orucuna bedel. Yarın tuttun. Bir sene. Öbür gün tuttu. Hepsi bir sene. Ya ne demek şurada şu şey 9 Dokuz günce bir bayram gün tutulmaz. Oldu dokuz sene. Ve kıyam. Ama şeyler terbiye ile arefeyi söyleyeceğim. O bir dahaki derste geçer. Bu terbiyeyi bu gece söyleyeceğim. İnşallah. Ve kıyam kulli leytin minha ve kıyam leyletir kadın. Her gecesinin kıyamı yani ibadet ihya. Ya hocam ben çok yorgunuz. Sen zaten bizi hışır ediyorsun. Buradan çıkıyoruz gidene kadar. Perişan halde gülüyoruz. Nasıl kıyam ya? Nasıl ihya? Haftaya belki nasıl sizi? Gece de çağıracağız. Tespih namazına inşallah. Haftaya arefe gecesi hem cuma gecesi. İnşallah bakalım. Allah bana kuvvet versin. Amin. Ondan sonra efendim. Bu gecenin kıyamı neymiş? Bir kıyam nedetir Kadir. Aynı Kadir gecesinin kıyamına denktir. Şimdi bu gece Kadir gecesine denktir. Vallahi desem. Vallahi desem. Yalan olur mu? Umarım. Hadis sirmizli. Peki Ramazan'ın son an gecesinde Kadir Gecesi hangisi belli mi? Vallahi diyebilir miyim? Kadir Gecesi'ne denk. Hem de geceler belli. Bu geceler işte. Başka da değil. Kadir evet. Gecesi'ne denk. E kıyam da çok zor iş. Sabah kadar ayakta nasıl teheccüd kılayım, yüz ve kat falan. Ben sana... Şaban Risalesi'nde kıyamın 7-8 sayfa tabirleri var. Şu sureyi okursan, şunu yaparsan. Bayağı bir Şaban'da yazmıştım onları da. bu kadar. Ben size bir kolay yol söyleyeyim. Eudü Besmele Yapmadan evvel Âmenel Rasûlü'yü okursanız kafi gelecek. Evet. Hadistir. Menkara Âyeteyn minâhiri suratil Bekara Arşın altındaki hazineden indirildi. Bekara'nın altında, son iki ayetini okusa kefete av, O gece ona kafi gelir. Bir, ondan sonra çift dikiş olsun. Belki kahve gelmedi mesela. Çünkü neden? Sen yanlış okudun belki bir artık. Belki ihlatsızdın falan. Neyse. Bir daha söylüyorum. Ali İmran suresinin sonundan 10 ayet. Sabaha kadar ayakta kılmışa denktir. Ben de size hep hakiki ilaçları veremeyince muadil. İlacın muadili. Sabaha kadar kılın o zaman. E kılamıyorum. E, muadili Bekara'nın son iki ayeti. Muadili Ali İmran'ın son 10 ayet. Nereden başlıyor size İzmir'in Allah? Benim dualarım kitabında hepsi başı sonuna kadar var. 10 ayet. Hz. Osman abi rivat ediyor. Aynen gece sabaha kadar ayaktadır diyor o adam. Halbuki yataktadır. Ezbere bilseniz iki rekatta okuyun. Gecenin niyet niyettir. Ezbere bilmiyorsanız yüzünden okuyun. Bir de bir şey diyeyim. O da Ebu Davud'da olacak. Dualarım kitabında vardır. Estaizle fe subhanellahi tumsune ve hine tustuhun. Bu üç ayette. Rum suresinden ayetlerde. Rakamı içinde ezberimde değil. Ben rakam bilmem. Ama dualarım kitabından sayfayı bulursalar söylesinler bana. Bu üç ayette nasıl bir hasta var biliyor musunuz? Her kim bunu menkara fi evveli leyletin bir gecenin başında okursa. Şimdi mesela biz burada okuduk diyelim. Gecenin başında okuduk. Ben akşam namazda, yatsı namazda mutlaka ondan kılarım. Unutmayayım diyelim. Yani. Okursa ne var biliyor musun? Bunu size acayip bir şey olarak veriyorum. Yani genel sade bu zülitçiye mahsus değil bu. Edrake mafate ufileli o gece kaçırdığı ne kadar ibadet varsa peşiyle yetişmiş olur bunu gündüzün başında da okusa o gün kaçıracağı bütün faz... ama farz namazları kaçırmak değil ha nafile fazilet ve zikirlerde neyi kaçırdıysa peşiyle yetişmiştir. Üç ayet ya. Hem de çok da uzun ayetler değil. Yani 3-4 satır. Okursunuz inşallah. Onun sayfasını bulalım. Bana kitap gelirse de. Bakarım. Efendim bunu da okursanız Ahmen Rasulü Ali İmran'ın sonu bir defa Fesubanellahi o zaten 3 ayet. Maşallah. Zaten onu yatmadan evvel okursanız Fesubanellahi bir de yatmadan evveli var. O 70 bin melek görevlenir yatağın başına. 70 bin melek sabaha kadar sana dua ederler. O ayrı bir fazilet var. Nesefi tefsirinde geçer. Onda yatmadan okunanlar bölümünde yazmışım. Yine dualarım da var. Kaç? Yeni Yeni kitap mı? 168'in sahipede diyorlar. 168, sahip 168 o sayfadan bulursun. İnşallahurrahman. Dualarım, dualarım. Dualarım gibi de misli bir daha gelmez bir araya. O kadar şeyi mevla cemettirdi ettirdi o zaman. Şimdi bunlarla lahmel ederseniz... Her gecenin kıyamı, Kadir Gecesi kıyamına denktir. Ama esas iştedir... Keşke kalksanız uyku arasında... İmsak olmadan... 5-10 dakika kalsa bile... 2 rekat kılsam bile... Teçüt, raketani videye gecenin ortasındaki iki rekât, hayrım bin elveda rekâtın binler, gündüzün bin rekatından hayırlıdır. Ya bu gecede Kadir gecesine dek bin aydan hayırlıdır. O iki rekatta da bin rekâttan hayırlıdır. Hayırlılar gidiyor peş peşe. Ya gecenin iki rekatı gündüzün bin rekatından Hoca ben tamam da ki işte, bu yüzüme su değdiği zaman uykum açılıyor. <gülüyor> Benim de öyle oluyor he. Hakikaten açılıyor ya. Yani. Onun için, şimdi ondan sonra da uyuyamıyorum. E ki zaten. Ondan sonra sabah namazının vakti giriyor mu? Mağarak adam. Aşk doğalarım kitabını, oradan sünnetten farzara sokunacaklar devam. Müsabbaatâ şeref, vesaire vesaire. SübhanAllah'a ben de, SübhanAllah'a en yüz kere falan filan. Rızkın gelsin, bolluğun gelsin, bereketin gelsin, belan kaksın, hastalığın kaksın, zikir. Sonra sabah namazında da cemaate gidersen aman ya Allah. Yatsıyı cemaatle kıldın, yarı geceye kadar ibadet. Müslüm hadisi, sahih. Sabaha da cemaatle kıldın, bütün gece ibadet. Ben sana kaç tane daha çift dikiş, kaç dikiş oldu ya? Kadir gecesi falan patladı gitti yani. Bu gecelerde bunlara özen göstereceksin. Her gecenin kıyamı Kadir gecesine denktir, evet. Ebu Derdar radıyallahu anh buyuruyor. Siz Aleyküm ve yâbil aşri. On günlerin orucunu bırakmayın. Evet. Tabi on derken bu. On gecelerin yani gün olarak kaç ediyor? Dokuz. Evet. Ve ikzâri duâi duaları çoğaltın. Evet. Ve istiğfâri estağfurullah. Kurtarıcı istiğfârlar. Ya haftalık hatim var zaten onda. Gün gün gün. ver. Haftalık hatim var. Bir hafta var önünde barak adam. Bayrama kadar her gün var, bir haftanın her günü var daha bayrama kadar. Bir hatim yap, kurtarıcı istiğfarlar. Hepsini bir kere okumak lüzum yok. Bütün ocağın kurtulur yani. Çoluk çocuğun kurtulur yani. Oradaki istiğfarlarda kul haklarından aklına gelmeyenlerden bile istiğfar var yani. Acayip temizlik var ya. Niye okumuyorsun? Hele terbiye gecesi, arafa gecesi, kurban bayramı gecesi. Kurtarıcı istiğfarların başına bakın. Kutbuddin Hazretleri beyan ediyor orada. O üç gece özellikle Terbiye gecesi, araba gecesi. Bana nasip olduydu Mina'da. Ama 15 sene hacca gidemiyorsunuz. Refendi ile son sene gittik. Ondan beri nasip olmadı bana daha hac. Ama orada nasip olduydum mesela Kurtarıcı İsmi O zaman ben bu kitabı basmamıştım. Arapça kitaptan o zaman biliyordum. Oradan okumak nasip oldu Mina'da. Allah yerinde okumayı nasibi. Ama hacca gidenlerden bir tane okuyanda duymadım. Hiç bu konuyu da bilen de yok. Kurtarıcı İsmi başına bakın. Terbiye ara ve bayram geceleri esas okunuyor. Günleri o zaman. E siz bari oraya gidemiyorsunuz, Buradan okuyun. İstiğfarı çok yapın. Sadakayı da yardım, hayır, bağış, kurban, neyse Müslümanlara, fakirlere, komşulara çok yapın. Feyni semi'utun ebu yapın Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Yakul, ben kainatın efendisini, sizin peygamberinizi işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. terdi terdamu ya. Bu Şam'ın katısı bu ya. Bu ne büyük. Sahabi, celil. <gülüyor> el hayır mehrüme On gecelerin hayrından mahrum olanlara veyl olsun, vah olsun, yazıklar olsun. Ya niye kendimize vay senin başına geleceklere dedirtelim ya? Geldi gecelerimiz işte. Geldi gecelerimiz. evli Allah uyumazdı. Kandiller sönmezdi evlerde. İbadetli ihya Aişe radıyallahu teala anadır. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve min 10 gecelerden bir geceyi bile ibadetle ihya etse. Bu geceyi ihyadır inşallah. Hem cuma gecesi mi dersteyiz, ilimdeyiz. Bin rekattan hayırlı ilim meclisi. Bin cenaze, hasta ziyareti ne hayırlı. Bir geceyi ibadetle geçirse ömrü boyu umre yapmış, ömrü boyu hac yapmış kişinin ibadetine denk olur. <gülüyor> ve men saame fiyaye bir gününü oruç tutsa tekende Muhammedullah ta. Sayr-ı <gülüyor> senedi. Bir gününün orucu senenin diğer tüm günlerini oruç tutmuş gibidir. Evet. evet. Abdülkadir Geylani, kaddesallahu sirru samadani rivayet ediyor. Men tasaddaka fi hadi'l eyyam el'ashr bu on günlerde bir fakire bir sadaka versin. allah Teala'nın bütün peygamberleri ve rasulleri, yani 224 bini bulur, hepsi dahil, bunlara yardım yapmış gibidir. Bütün peygamberler rasul. Kime nasip olmuş ya? Hayatında böyle bir ibadet kimseye nasip olur? Bütün peygamberler bir arada nerede bulacak? Aynı zamanda yaşamadılar ve ben hadi bir amiriydım fakat ne ma hadi ya Allah bunda lahu bir hastayi ziyaret etse ya bir hasta ziyaret yapalım ya bu on günlerde inşallah. hasta ziyaret etse Allah'ın dünyadaki bütün ölüdürü dostlarını ve üçleri yedileri kırkları ziyaret etmiş gibide. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? İşinizin adı ne? Ve ben şeyiha cenazeteni teni fakat ne ma cenaze şunu daha iyi. Evet kim bir bu mübarek günlerde bir cenaze ardında giderse Allah'ın dünya kurulduğundan kıyamete kadar ne kadar şehitleri varsa hepsinin cenazesine katılmış gibidir. Bir Müslümanın cenazesine ama ölen adamda ne olacak? Müslüman olacak. Namazlı artı. Yani namazsızınkini kılmayalım. Rastlarsak kılarız. O şey değil. Ama böyle bir fazileti elde etmek için de gidilecek cenazede ne olsun? ehl Sünnet Müslümanlar da olur musun? Yoksa namazsızın cenazesi kılınır. Günahkarın cenazesi kılınır. Büyük günah sahibinin cenazesi kılınır. Sallu ala kulli berrim ve facir. İyi kötü her Müslümanın namazını kılın buyuruyor. Ama böyle de bir fazilet tabii ki özel. Tabii ki bizde böyle cenazeler vardır. Yine Müslümanların cenazeleri devam ediyor elhamdülillah. Ve men kesa mümine kese Allahu teala min Bir Müslümanın çıplağını Giydirse o kadar bak çadırlar var, kamplar var yüzbinlerce muhacir var, milyonlarca mülteci var değil mi? Ne garibanlar var, değil mi? Buralarda da var kariban, Sadece orada mı? Sınıra gitme mi? buralarda da mı? Bir Müslümanı giydirse Allah Teala onu cennet hullelerinden giydirecek. وَمَنْ لَطَوْفَ وَيَا بِيَت۪يمِ Kim bir yetime hoş muamele etse, başını okşasa Sadece başını okşama sen de, ne cibri adamsın. Bir de şeker ver daha Latif Allahu Taala bihi fiyen fi tahtı'z zillar. Allah Teala arşın gölgesinin altında o kişiye lütufla muamele edecek. Yetim yetimhaneler var. Terhulektamlar var. Bulmak lazım, aramak lazım. Ve men meclise meclisen min geldik buraya. Kim ilim meclislerinden bir meclise katılırsa haftaya bir daha nasip olacak inşallah. Fe kenneha bara Mevla illallahu lihi sanki Allahu Teala'nın tüm nebi'lerinin ve rasullerinin ilim meclislerinde bulunmuş kadardır. Gördünüz mü şimdi? Bir de kalktınız gidiyordunuz iki tane bir şey aldınız diye. Gidilir mi şimdi. Evet, buyurun tekbirlere. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allah. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله فلا نعبد إلا إياه مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله Vallahu ekber sadqa va'duhu wa nasara 'abduhu wa hazama al ahzab wahdahu la ilaha illa Allah wallahu ekber Allahu ekber lillahil hamd <Sessizlik> ya rahman rahim ya ya rahim salli ala Seyüdyim Muhammed ala Muhammed ala Muhammed sen ölmeden evvel bize mutlaka şehitlik mertebesini ihsan eyle. Amin. Yolunda şehitlik nasip eyle. Amin. Yatağımızda da ölsek şehitlik nasip eyle. Allah'ın bize fazla keremine dünyada hasene ihsan eyle. Amin. Ahirette hasene ihsan eyle. Amin. Bizi azabı cehennemden muhafaza. Amin. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Amin. Dünyanın ruhsvaylığından, ahiretin azabından muhafaza. Amin. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve Ali ve sahbihi Şimdi geldik terbiye gecesi yani 1 Ekim çarşambayı önümüzdeki 2 Ekim perşembeye bağlayan gece. Yani bizim sohbetten bir gece önce 13 için şimdi demem lazım. O sefer ne diyeceksiniz? Vay anasını ne kaçırmışsınız? Hep de kaçan balık büyük oluyor zaten. Efendim, dinle o zaman. E dergiye yazıyoruz hepsini. Her şeyi vaazla ben nasıl vakit bulayım ya? Ya, ya okumuyorsun ki mübarek. Takvim yazıyoruz aylık. Da Şu gecenin namazı, şunun fazileti, zikri. Yazıyoruz bunu. Okumuyorsunuz ya. Alıyorsunuz koyuyorsunuz kenara ya. Yapmayın böyle ya. Hak var, hukuk var. Sabahlar kadar uyumuyoruz yazıyoruz. Sen de okusan da bana da sevap gelse. Ben de beleşi seviyorum. <gülüyor> evet. Muazim-i Cebel <gülüyor> radıyallahu teala darivak. Resulullah buyurdu. <gülüyor> Sallallahu teala. Asallam. Bunu terzibi teripte geçiyor ama... Senin bildiğin erayt ellezi değil demiş. O Hafız Münziri'nin tergib teribi değil. İsfahani'nin tergib teribi var. O İsmail İsfahani, o tergib terip direkt senalı müsnid. Hafız Münziri'deki tergib de senalı değil. O toplamadır. Ama Hafız Münziri büyük adam, tergib terip, büyük eser başka. Ama çok daha tergib teripler var. Hepsini kendi bildiğin zannetme. Zaten Hoca Efendi ben o Hafız Münziri de nedir onu da bilmiyorum ki. Diyorsun tabii ki. Muazib-i Cebel'den gelen hadis-i şerifte buyurdular ki وَنَحْيَلَّ يَعْلِيَلْ خَمْسَ مَا جَبَتْ Senede beş gece var, bunları ibadetle geçirene cennet kesim vacip oldu. Beş gece. Ondan sonra da yat aşağı. Kim demiş yat da, bu gecede özel muamele yap demek istiyor. Ne terviye? Terviye gecesi. Önümüzdeki çarşambayı, beşten biri o. وَلَيْتُ Arafe Arafa gecesi. Haftaya sohbet. O gece ihya eden beş geceden iki. Kurban bayramı gecesi. Bizim burada bir sohbetten He? sonraki gece. Bayram gecesi. 5'in üçü peş peşe. Ya. Hem yani böyle bir gaza gelmişken, hıza gelmişken, üç gece peş peşe gider yani. iyi gider yani. Çünkü bizim millet biliyorsun. Motoru soğuttu mu ısıtana kadar bir daha Ramazan'a kadar bekler yani. Bizim de böyle bir huy var. Motor çabuksun bir. Şimdi böyle şimdiden ısıtıyorum sizi. Zikirlere. Ben aslında niye önceden başladım? Son üst geceyi kurtarayım bari diye. Yoksa ben biliyorum ki da altı yedi gece gidecek. Bari son üstü kurtaralım yani. Beşten üç gece. Peş peşe. Ve leyletül Ramazan bayramı gecesi. Rabbim kavuştursun tekrar. Ve leyletül şaban. Şaban yarı gecesi, berat gecesi. İki orada var, üç burada var. Onların ikisi iki ayrı ayda. Bunların üçü beş besin. Cennet vacip diyor sana ya, vacip. Ya şu beş gecenin takvimini tutamaz mıyız? Bu kadar zor mu bu iş ya? Allah Allah. Senede beş gece namaz kılana bir daire vereceğiz de 60 metrekare. 5 e beş çok az ya, ben ellide falan yaparım. Yani 60 metre az bir şey değil, metrekaresi. Kaç bin lira ya bu memlekette? He? Ama cennet diyorsun cennet. Adam cenneti görmemiş ki. Hani derler ya görmemiş bu adam işte. Bize denir bu. Tam yakışıyor bize. Görmemiş. Anladın? Dünyanın leşlerini görmüş. Pisliklerini görmüş. Beş para etmez binalarını görmüş. Efendim çarşılarını pazarlarını görmüş. Ahireti görse burayı görmekten kusacak. iğrenecek Nefret edecek. Anasının karnındaki kan ve pıhtı aleminden Dünyaya çıktıktan sonra oraya geri dönmeyeceği gibi, oraya geri dönse dayanamam ölürüm, boğulurum ben bu darlıkta diyeceği gibi. Cenneti bir görse artık bu dünyada yaşayamayacağını, fezaların ona dar geleceğini, gökle yer arasındaki oksijende boğulacağını anlayacak. Ama görmemiş, cennet yüzü görmemiş. Ey kurban olduğum Allah. ...görmüşten öte iman nasip eyle. Amin. ...gayba iman edenler sırrı namazhan Amin. Sana söylüyorlar bu var. Bunu yaratan onu yaratamaz mı? Şu gezegenlere bak. Şu yıldızlara bak. Bir tanesi dünyadan kaç kat büyük. Bir tanesi dünyadan kaç kat İçinde ne var belli değil. Dışında ne var? belli değil. Bu sersemlerde uğraşıyorlar. Su var mı? Hava var mı? Hayat var mı? Mars'tan, tersten... Uğraşıyorlar. Doğuda masraf. Fuzuli fuzuli şey. Zaten öleceksin birkaç sene içinde. Hava var mı? Ne arıyorsun hava? Cennet burada kazanılıyor. Mars'ta kazanılmıyor. Kafan çalıştır sana be. Milyar dolarda bütçe ayırıyorlar. Ver onları bana. Sana ne cennet vereceğim? Ben arsa satmıyorum. Ama camiler yapılsın, medreseler yapılsın, fakirler bakılsın, yetimler bakılsın. Sen cenneti burada kazansana. Ölüp gideceksin toprağın altında. Allah. Ne akılsız insanlar. Paralarını harcıyorlar. Uzaya gitmeye bilmem kaç milyon dolar. On kişi falan gidiyorlar. Yirmi kişi falan. He? Böyle yazılmışlar ha şimdiden. La havle ve la kum. illa billah. Allah'ım akıllarımızı muhabbet. Şimdi geldi. Terviye günü. Efendim. Orucu hakkında da bir iki rivayet zikredeyim. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Basullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Samvye terbiye kefaret sene terbiye gününün orucu yani önümüzdeki, he? Perşembe. Buraya geliyorsunuz ya. O günün Perşembe orucu bir senelik geçmişte geride ne günahınız var? Tüm temizliktir kefaret. Bütün kefareti fidyesi ödenmiştir. Evet. Haftayaki? Perşembe. Sevap bir senelik korucuya denk ayrı. Buz kefaret. Yani temizleyicidir. Arafa gününü gece konuşacağız. Haftaya ki konuşacağız. Hadis-i şerifleri vaat ediyor. Men sami emed terbiye. Eyyub aleyhisselam, bela. Eyyub aleyhisselam kaç sene se bela çekti? Yedi sene. Yedi sene her yeri, her hücresi acayip şekilde ağrıdı, sızmadı. Sızım sızım inledi. Bir kere... Sabırsızlık göstermek. اِنَّاوْ <gülüyor> جَبْنَاوْ صَابِمَا Biz onu sabırlı bulduk, hey kurban oldu. Bizi nasıl buldun acaba biz bilmiyoruz. Niye الْعَبْدُ O ne güzel kul. اِنَّهُ اَوْوَابُ O ne kadar Allah'a yönelmiş, makbul bir kul. Biz de rezil olduk ya. Bizi nasıl buldun acaba? Ayet bu. İşte diyor ki, Eyyub Aleyhisselam'ın o belaya yedi sene sabrının sevabı neyse, terviye gününün orucu o sevaptır. Diye. Onun için biraz sabredin, oruçta da sabır lazım. O gün işteyiz, buradayız. E Ben de biliyoruz işteyim. Acayipftar yedi de. Erkene geldi. Dokuz çeyrek kolaydır Ramazan. E efendim. Yani kolaydır. Ama zorluk varsa da dayanın. Ama ben zaten hastayım. Ramazan da tutamıyorum. Ramazan tutamayan terbiye mi tutacak? Mübarek adam zaten. Ona fedai sorma. Ne gerek var? Evet. Bu M mübarek ee, orucu söylüyor. Tabi Arife gününün oruçlarını. Daha sonra ya. Dedim ya terk edeceğim. Ayşar adı Allah'ından gelen rivayetle göre terviye günü orucunun sevabını söylüyor. Yani çarşambayı ya Perşembe nur. Bin tane kölen olsa bin bin bir değil. Bin, bin, bin köle azadı ne demek biliyor musun? Bir köle azadına mukabil onun her uzuna mukabil senin her uzun cehennemden azat oluyor. Bin köle azadı bin deve kurbanı. Fakirler Kurban alamayacaklar. Üzülmeyin. Sizin de orucunuz var. Ne yaparsınız? İftarı soğan ekmekle bile yapsanız. Siz tutun. Akşama baklava börek lazım değil. Siz eğer fakir zengin fark et. Bu zenginler de acayip. Para vermeye yanaşmıyorlar. Bu fakirlerin şeylerine göz dikiyorlar. Ben de tutayım falan. E sen de tut. Ne yapayım? Ama sen biraz da bunun kayrını aç. Allah Allah! Fakirlere vaat edilenler hepsinden o da yapıyor. E yap ne yapalım? Fakirler geldiler, dediler ya Resulallah ne var? Ya bu zenginlerden davacıyız. Niye? E sen bize ne kadar fazilet vaat ediyorsun yani ümmete? E biz yapıyoruz. Fakat bir de kurbanı var, hacı var, zekatı var. Bunları yapamıyoruz. Para yok. Bu sefer bunlar onu yapıyor öbür zengin sahabeler, sahabeyler. Eee? E bizimkileri de yapıyorlar. Resulullah sallallahu sen burada Allah'ın lütfuna ben mi karışacağım şimdi? O da onu da yapıyor, sonra da yapıyorsa. Ben ne diyeyim? Onu kazanır ama. Onun için bu oruç bin tane deve kurbanı Allah yolunda sadaka vermek gibidir. Bin tane. Haftaki perşembe. Bir de Allah yolunda cihat çıksa sahabe-i kiramın cihadı gibi Hazreti Fatih'in cihadı gibi bu cihada bin tane at bağışlasa bin tane. Onun sevabı neyse Hazreti Osman gibi radıyallahu anh bağışlıyordu ya öyle fazla fazla. Onun sevabı aynı. Tamam mı? Tutarsınız inşallah. Böyle sohbet var mı bir televizyonda? Ya, var mı? Ya, Adresini verin. Varsa verin. Hayır, var. Hangi televizyonda var? Lalebin TV'de böyle sohbet var ya. Kesilmedi inşallah ha. Çark bir sesler çıkarttınız ne yaptınız? <gülüyor> he? Net çekiyor da Şimdi dediler ki Onu da arada diyecektim ne yaptınız o kağıdı ya? Ha burada neyse. TürkSat 4A Doğu bandından bizim televizyon yan yapıyor. Doğu bandından. Avrupa'dan da izlenemiyor gibi düşünüyorum. Çünkü Doğu'ya gidiyor ama Hicaz'dan, Suud'dan, Avrupa'dan rahatlıkla izlenebilmemiz için kullanılan çanağın büyümesi gerekiyor. Çanak büyük olduğu zaman başka bir işleme lüzum yok. Bu kanalı alabiliyor. Yani izleyenler, televizyon izleyenleri söylüyor. Zaten benim evimde televizyon yok. Senin evinde televizyon yoksa senin kafanda çanak belası yok. Sen rahat etmişsin daha mübarek adam. Başına bela mı arıyorsun çanak bir daha? E sana ben bir şey demiyorum. Ama sen seyredenleri uyar. Onları buraya yönlendir. Mesela Almanya'da rahatlıkla izlenmek için diyor 150 santim çapında bir çanak olmalı diyor. Bir de internet yayını başladı. Yani bu dün başladı. Dün gece girdi yayına. Te ...televizyonun interneti dün gece girdi. Yoktu yani o. lalegültv.com.tr lalegültv.com.tr Kolay. Ben bulamıyorum tabi kolay o Anlamıyorum bu işleri de. Adresten canlı... ...yani canlı izlenebilir. Eşince sana orucunu söylüyoruz, namazını söylüyoruz... ...geceni söylüyoruz, gününü söylüyoruz. Ne zararımız var ya? Kime ne zararımız var? Herkese Allah için ibadete teşvik ediyoruz. Ama arada da çakıyoruz. Reddiyeler yapıyoruz. Duramıyoruz. Onlar vazifemizdir. Değil mi? Hakaret etmeden, Kimseyi kimseye karşı kışkırtmadan, Allah için batıl yanlış inançları da söylemek zorundayız. Ama bu geceler fazilet gececi. Şimdi biraz zikre ibadete kuvvet verelim inşallah. E Bu zikirler, e, Zülükçe'nin 10 gününün zikirleri efendim özellikle Zikir ve duaları 79. sayfede. Yeni dergi bugün çıkan söylüyorum. Eski dergide demiyor 79. sayfede zikirler ve dualar. Amma velakin esas başladınız mı beş zikre? Hocam. He? Hocam. Kaldırın, bakalım, he kaldırın bakalım, Teşvik için. Teşvik için ya. Ama yalan yere olmaz teşvik için. Adamın biri de yardım topladıkken 61 rakam. Ondan sonra acaba Efendi sen demişler on bin lira söz verdin. Teşvik için söyledi <gülüyor> Ulan teşvik için yalan söylenir mi? <gülüyor> Ver daha o zaman. Ya da konuşma ne teşviği. Teşvik için olmaz. Bak e, zikirleri yapacaksın. Bu zikirler nerede? Benim kitaplarım hiçbirinde yok. Sadece kurban şansı sonunda. Birinci zikir yüz kere. Evet. Bu mübarek zikri yapsa o gün onun gibi bir amel yer halkından. ...hiçbirinin defterine yazılmaz. Sadece ondan fazla. Onun kadar ve ondan fazla. Birinci zikir. İkinci zikir... ...bunlar hangi sayfede? 148, 149, 150. Bunlara başlayın. Aman aman aman. Tevhidin şahı gecelerdeyiz. İkinci zikri yüz kere okusa... ...bir milyon sevap yazılır. Bir milyon günahı olsa silinir. Cennette on bin derece yükseltilir. Üçüncü zikri yüz kere okusa... ...gökten yetmiş bin melek gelir elleri açık halde inerler, bu zikri yapanlara salat, feyiz, rahmet, istifar yağdırırlar. Yetmiş bin melek özel, zikir biter bitmez. Dördüncü zikri yüz kere okusa, bir melek ağzından alır, Mevla'nın kabul makamına, Mevla'nın önü haşa yok, Mevla'nın kabul makamına koyar, o anda Rahman Teala o yüz kere dördüncü zikri, dördüncü zikri neydi? Allah ve kefa, semiallahu limende'a, neyse vera Allah'ı munte'a, Ağzından çıkar biter Mevla'nın huzuruna konur Mevla o anda kim okumuş bunu Bilmez mi Okurken dilinin ıslaklığını bile o yaratıyor Tükürük bezlerin çalıştırmasa Dilin kuruyacak Bilmez mi yaratan Ama Onun cilvesidir melekleri şahit tutar. O anda diyor biter bitmez bu zikir Bütün kulların içinden Ona özel bir bakışla nazar eder Tek sana işte diyor Allah Teala bir kuluna bir kere rahmetiyle baktıysa Le muazibe ebeden ebedi azap yok diyor. Bunlar neye değmez? Otursan şunların hepsini 40 dakika 50 dakika sürmez. Sen nasıl zikre tercih ediyorsun? Gırgırları, dedikoduları, kıymetleri, iftiraları, filmleri, romanları, mala yani fuzuli işleri. Nasıl tercih ediyorsun? Şu geceleri nerede bulacağım bir daha? Kabirde yatıyorlar. İki rekat namazlık hayat istiyorlar. Bir la ilahe illallahlık istiyorlar. Yok deyince bir subhanallah daha kısa Bir subhanallah diyemez miyim diyorlar Mevla buyuruyor kaçırdınız Fırsatları geçirdiniz O zaman kabirde yatanlar Ey üstte gezen avanaklar Biz sizin gibi ne fırsatlarımız vardı Şimdi bir Allah bile dedirtmiyorlar bize Siz niye böyle yapıyorsunuz Vay sizin halinize diye Bizim için hayıflanıyorlar Ama biz duymuyoruz Allah kalp kulaklarımızı açsın da Bu hakikatleri duyursun da Ölmeden evvel çok kazandırsın da ahirete zengin çıkartsın fazluluk evveli. Amin. amin amin amin. Evet. Dördün, beşincisi hamddir, duadır, sığınmadır, çok büyük bir virttir. İsa aleyhisselam da diyor bu bana Mevla bildirdi fakat sevabını bildirmedi veyahut hatta bildirdiyse açıklanması için izin verilmedi bana diyor. Öyle kalmış o. Beşincisi. Her şeye bir şey bulsak ona da buluruz. Bak bulamıyorum işte. He bulamıyorum işte. Bir fazilet ben uyduracağım? Kitapta görmeden. Yok işte o izin verilmedi diyor onun fazileti. Neyse bilmiyoruz. Evet belki de en büyük balık orada. Ama uzun da biraz. Hem uzun hem de sevabı da söylenmiyor. E bizim millette sonunda ne var soruyor. Hem sevabı yok hem hepsinden dört kat. Ya bu kalsın mübarek. Bunu da on kere hadi okuyayım. Bir kere okuyayım. Sen bilirsin de. Bu zikirleri terk etmeyin. Eviniz, ocağınız nur olacak. Evliya Allah bu zikirleri yapanların evlerinde nurdan tabaklar beş kat üst üste görüyorlardı. Çok bereket hayır bu. Çoluk çocuğunuza sirat eder. Bütün evinize, ocağınıza, akrabanıza sirat eder. Bu zikirler hürmetine Allah hepimizi affeder. Kurban risalesinin sonundadır. Abdülkadir Geylani rivat ediyor. Ebu'l-Leysemerkan bütün kaynak sahih rivat ediyor. Böyle bir zikirler bugünler bırakılır Hele yarın cumadır. Tam günlerin efendisindedir. İnşaallahu Rahman. Şimdi efendim, ben hocamıza sözü vereceğim. Birkaç kelime yani, hocamız buraya sohbet için gelmedi, bize gelmişti. Ben dedim, pereketsiz e, dedeleri, ataları hep nakşibendi şeyhleridir. Halid Bağdadi Hazretleri'nin halifeleridir. Kendisi alim allamedir, müftidir, fakıhtir, on üçün mücahiddir. Suriye'de ne sıkıntılar geçirmiştir. kamyonun arabasına bile bombalar yağmış, Allah canını bağışlamış, kurtarmış. Efendim inşallah birkaç kelam ederse biz de onu size tercüme edebiliriz inşallah Rahman. Tevfizin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemim. Ve Afzalü ve Atemü Teslimi Allahü Teala ve ala alihi ve ashabihi ve Allahü ve Allahü والمتمسكين بهديه إلى يوم الدين صلى على سيدنا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سيدي مولانا شيخ أحمد حفظه الله تعالى إنني أرى في شخصك الكريم وفي علمك الغزير بركات ونفحات مولانا الشيخ محمود الأوفي حفظه الله تعالى وجعله سندا وزخرا للإسلام والمسلمين. آمين. الله صلّى أيها الأخوة المؤمنون وحيكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ve rahmetühu ve berekatuhu. Aleykümselam. Elberekat. Şimdi hoca efendi e, tabi baştan diyor ki sizin diyor işte konuşmalarınızda, ilminizde Mamduh efendi Hazretlerinin esintileri, bereketlerini ben fark ettim, hissediyorum diyor. Ondan dolayı tabii ki bütün haklar da onun, bereketler de ondan. Esintiler de ondan, ilimler de ondan geliyor. Biz neyimiz varsa, çocuk kimindir? Babasınıdır. Mürşidimiz, ruhumuzun babasıdır. Allah başımıza eksik etmesin. Abi. allah Teala İslam'a ve Müslümanlara o mübarek zatı çok büyük bir azık olarak, çok büyük bir rahmet olarak korusun, muhafaza etsin, saklasın diye dua ediyor. Ondan sonra da siz kardeşlerinize, kardeşlerimiz diyor size, diyor ki ben sizi allah Teala tarafından ee, mübarek, bereketler dolu hoş, feyizli bir tehiyye ile İslam'ın selamıyla selamlıyorum. allah Teala'nın selamları, rahmetleri, bütün selametleri, bereketleri sizin cemaatinizin üzerine olsun. Amin. Ve inneni akulu el haq leqad tecevveltu fi ekser min sülüsey ard ve duvalil alem <gülüyor> evet, ben diyor dünyanın ekseri ülkelerini gezdim. Araba aleminin tümünü biliyorum. Kendisi hakikaten dünyadaki bütün uluslararası sempozyumlar... O şeyler hepsine davet edilir. En büyük meclislerde en ileride oturtulur. Yani biz tabii haberlerde eskiden de programlarda görüyorduk kendisini tanımıyorken. <gülüyor> Görüyordum yani ekranlarda da Arap alemindeki şeyleri de izlediğim oluyor. E, bulunur o cevelli. Fakat diyor ben diyor sahabe ikramın devrini, sahabe dönemini hatırlamak isteyen Mahmud Efendi Hazretlerinin cemaatine gitsin, Fatih'e gitsin, onları görsün diyorum diyor. Her yere dolaştım böyle söylüyorum diyor. وما <gülüyor> ذلك Bütün bu hayırlar, bereketler Mahmud efendi Hazretlerini Allah Teala kendisini afiyette daim etsin, kendisini muhafaza etsin. Onun bereketleri olarak görüyorum. Ahlanü'l <gülüyor> kiram تكرم أستاذ الكريم ومولانا الشيخ أحمد حفيظه الله تعالى عن بركة هذه الليالي المباركة وهذه الأيام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها رب العالمين في كتابه الكريم ولم يترك الحقيقة قولا لقاء ولا زيادة لمستزيد ee, bu geceler, bu on geceler ve günlerin fazileti hakkında Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz çok beyanlarda, teşriklerde bulunmuştur. Ee, bu ganimet bilinmesi gelen, gelen gereken geceler hakkında e, birçok hadis-i şerif bu derste, mecliste okunmuştur. Yani daha fazlası kalmamıştır diyoruz. Bana <gülüyor> sallallahu taala an yenfa'na bima sema'na min fazilatihi min el mavaiz ve davete ilallah ve amel-i salih. Allah bu derste geçen faziletli ameller. Allahu Teala'ya davet, dinimizi tebliğ, salih amelleri tatbik edip insanlara yaymak gibi bütün faziletlerle Allah Teala'nın bizi kuşatmasını ve bunları bize nasip etmesini niyaz ediyoruz. Amin. Ama بالنسبه li akhwanina شعب تركيا al-kerim <gülüyor> bu geceler o günlerde biliyorsunuz herkes yolcu hani uzun yol hac yolculuğu var yani görüyorsunuz Hac gibi bir ibadet İslam'ın beş şartından biri hangi gecelerde günlerde oluyor? Sadece bu gecelerde oluyor. Başka hiçbir gecede senenin bu ibadet olmuyor. Dolayısıyla diyor bu gecelerin en müimi günlerin en mühimliğini anlamak için Hac yolculuğunu bir düşünün. Rasulullah sellem ziyaretlerine girilmesi, hac menasiki vazifenin ifası zaten bu bile başlı başına müstakil olarak bu günlerde yapılması önemine beyan ediyor. فإذا كانت الكعبة المشرفة التي بناها جد الأنبياء وملتقى الديانات السموية خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد فتحت زراعيها وكذلك رودة رسول الله صلى الله عليه وسلم li taḍumma hāzihi Evet. Peygamberlerin dedesi ise semavi şeriatların mültekası İbrahim Halilurrahman'ın bina ettiği Allah'ın evi Kâbe'si bu mübarek günlerde ellerini, kollarını, avuçlarını, kanatlarını Kucaacı Beytillah için açmışsa ben bu arakünlerde kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, rauzası, cennet bahçesi, züvvari için, ziyaretçileri için kanatlarını açmışsa, işte bundan büyük rahmet ve bereket olamaz diyor. Ve izâ yuvafikuni el-ıstâz-ül-kabîr <gülüyor> Mevlana Şeyh Ahmed, fi hazel-râi fe enneni akûl enne Türkiye el-devletel-islamiyyete al-arika el-leti fetehet zira'yıha li tunqiza al yani dedi ki bu kadar milyonlarca insan suriye'de kadın erkek çoluk çocuk kaçtılar esed'in zulmünden şimdi göbürlerinin zulmünden böyle perişan halde kaçan kaçana görüyorsunuz Türkiye'ye sığınıyor. Yani diyor şu Türkiye ki derin İslam devletinden geliyor. Yani ecdadımızın tabi derinliği var burada. Ee, Suudi Arabistan'ın diyor milyonlarca hacıya yani Kabe'yi, Ravza'yı temizleyip işte bakımı, temizliği, ikramlarından daha büyük ecir şu kadar e, Müslüman, garip, fakir, kadın, çoluk, çocuk, sabisi bir an e, bu zalim kafirler içerinden kaçanları barındıran Türkiye'ye ait olacaktır diyor. nase nase Çünkü ayet-i kerimede bir insanı öldüren haksız yere bütün insanları öldürmüş. E, bir insanı diri kalmasına sebep olan bütün insanlığı dirikmiş gibi. Türk kalmasına vesile olmuş kadar ejderalar. alın. عليهم Evet, yani kafalarından aşağı bombayan sabi sübyan garip Müslümanların, mazlum Müslümanların kurtuluşu için efendim işte bu imkanların hazırlaması Türk milletinin, hükümetinin bu husustaki yardımları diyor hacı karşılamaktan daha büyüktür Allah'ın dedi. Çünkü hacılar rahat. Biz kaçtıkları, göçtükleri yok. Ama zulme uğramış canı boğazında yani bir damla suya muhtaç bir gidiyor gittik geziyor. Bir abdest suyu yok diyor. Abdest suyu yok. Gökten yerden bomba yağıyor diyor yani. Bu insanlar ne yapacak bu Müslümanlar? Ya Rabbi ile bu geceni ölmedin. Amin. Amin. وَلَا يَسَعُنَا اَنُّ كَافِئَكُمْ اِلَّا اَنُّ قَدِّمَ لَكُمُ الدُّعَا بِاَنْ يَجْعَلَ اللّٰهِ سَوَابَ هَذَا الْعَمَلُ الصَّالِحِ فِي صَحِفَةِ اَعْمَالِكُمْ وَيَحْفَظَ تِرْكِيَ وَشَعْبَ تِرْكِيَ حُكُومَةً وَشَعْبًا Evet, biz diyor, size ne karşılık yapamıyoruz, nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Ancak Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Bu iyiliğiniz karşılığında Allah Teala Türkiye'yi, Türk milletinin hükümetini muhafaza eylesin Amin. ve onlara yardım eylesin, Amin. onları teyit eylesin. Amin. Faddaulata suudiye vel kağbetin muşerrafa hiya kağbetin nussaki vel ubbâ li adâil ibadât. Lakinne Türkiye hasebe ma a'lam ve ana هي Yani diyor Suudi devleti hacıların e, ibadet niyetine gidenlerin barına fakat Türkiye zulümden kaçanların efendim zalimden kurtulmak isteyenlerin e, bir sığınağı ve kastettiği Kâbe'si olmuş durumda kaynıyor maşallah ne yani, hakikaten bütün ulema burada bütün insanlar geldiler. Gidecek yer, bütün Arap devletlerini görüyorsunuz. Her taraf efendim yangın yerine döndü ya. Onun için burada rahat ediyorlar, ders okutuyorlar, talebe okutuyorlar, hizmet ediyorlar. Yani hakikaten nasıl size dua edeceğimizi bilemiyoruz. Allah sizi tarafımızdan hayırla mükafatlandırsın. Amin. Amin diye dua ediyorum. Ve yani in... hem millete en hükümete. وَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ بِلِسَانِ الصُّدْقِ وَالْإِيمَانِ لو تعلم دور الامارات والسعوديه ما انتم عليه من الخير من استقبال اللاجئين لتركوا مشروع الحجاج بطائرتهم وارسلوا طائراتهم الى انقاذ الراحل لاجئين والاطفال والشيوخ والنساء يعني gibi işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap hükümetleri devletleri şu sizin yaptığınız iyiliği Türkiye'nin yaptığı bu zulümden kaçanların, sığınak, sığınıcı mültecilerin kurtarılma işindeki fazileti bilseler, kendi işlerini, her şeylerini bırakırlar. Onlar tayyarelerine imkanlarını seferber ederler. Müslümanları, mazlumları kurtarırlardı diyor. Hadisi telbiyeten ve nizulen anda röğbeti Mevlanaşşeyh bi'anavinin kasira, أريد أن أبين لكم باختصار حالة Ben diyor kısaca size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel insanlığın hali neydi ve nübüvvetten evvel dünyanın ahvali neydi onu beyan edeyim kısaca. Ana. Yani, Seyyiduna Amr Radiyallahu Teala anhu يقول Men lem cahiliye la ya'rif Ömer Efendimiz buyururdu ki cahiliyet dönemine yetişmeyenler İslam'ın kıymetini bilemez. Allahu subhanahu ve min ve Allah Teala <ta> <gülüyor> kulları içerisinden peygamberler seçti, gönderdi. Bu cümleden olmak üzere 124 bin nebi, bunlardan da arasından 313 rasul gönderdi. İsrail, al min fi en çok peygamber gelen milletir ve onlara belki bu üzüm 4000'in ek serisi gelmiştir onlardan gelmiştir fakat sonunda şirket düştüler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Hristiyanlarda İsa Allah'ın oğludur dediler şirket düştüler. şirk min Şirk öyle bir günah ki Allah dinde affı mağfireti yok. <gülüyor> şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacağını bildiriyor. Onun dışında ne kadar büyük günah olsa da diledikleri için mağfiret eder. والعرب Araplar da şirk içindeyken Kabe'nin içinde kutları koymuş taparken والمجوس <gülüyor> ateşe tapıyorlar o zaman. İran tarafı Mecusi o zaman. وقد evet, doğu tarafta şark şark milletlerinin Allah'a bırakıp taptıkları batıl ilahların sayısı 330'a ulaşmış o dönem. 330 taneları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول لنا بان الله قد نظر الى الارض في ذلك الزمان فمقتها نظر الى الارض فمقتها عربها وعجمها الا بقايا من اهل الكتاب لانه لم يبقى صحيح ولا شريعه عادله على وجه Allah, Allah, Allah Teala işte o dönemde yeryüzüne bir baktı nazar etti. Her şeyi biliyorum ama böyle bir nazar ve tecelli etti. Baktı hepsine buz etti. Arapıda, Acemide, hepsi dalalette. Hepsi şirk içinde. Hiç Allah'ın sevdiği bir şey kalmamış. Dünyaya böyle nazar etti. Ancak İsrailoğullarının bekiyeleri işte Varaka bin Nerfer gibi, işte Kus bin Saide gibi birkaç tane dinini bozmayan şahıs kalmış. Onlar da kendi başına çalışıyor. Geri kalan herkes şirke düşmüş. Dünyada Allah'ın sevdiği bir şey yok. Dünyada adaletli doğru sahih tek din kalmamış. Allahu Jalal Jalalhu rahmete bi-ibadhi Muhammed. Allah Teala zettiri bu ümmete acıldığı için geçmiş bütün peygamberlerin şeriatlarındaki bütün vazifelerin hepsini bu peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi şeriatta cemetti. وجعل هذا القران العظيم دستور الحياه وقانون البشريه الى يوم القيامه. Hazreti Kur'an'ı da kıyamet gününe kadar hayat düsturu ve beşeriyetin kendisiyle dünya ahiret saadetine ereceği bir nizam olarak tayin etti. وجعل دين الاسلام دينا واحدا لجميع الانبياء والرسل وللبشرييه جمعاء Zaten Adem A.S da Müslümandı. Kıyamete kadar bütün peygamberlere gönderdiği din tek din İslam dini olarak Allah Teala tayin etti. Ve Allah Teala şuna kesinlikle karar verdi ve hükmetti ve bildirdi ki Kur'an Kerim'den sonra kitap inmeyecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gel, rasul gelmeyecek. Ve i̇şte Allah'ın bizim için seçtiği, gönderdiği, razı olduğu tek din İslam'dır. Ne buyuruyor? Allah katında makbul din ancak İslam'dır. Ne buyuruyor? İslam'dan gayri din arayan asla dini, diyaneti kabul edilmeyecektir ve o ahirette zarar edenlerden olacaktır. Ve laqad ttaba'tu ma'na'l-islam fi lughati l-ibraniyya ve lughati s-suryaniyya ve l-keldaniyya fawajadtu bi anna ma'na'l-islam fi kaffati d-diyanati Evet İslam kelimesinin lügat manasını tabarafca zaten biliniyor. İbrani, Süryani, Keldani bütün dillerde baktım, araştırdım. E, hepsindeki lugat aynı yere geliyor ki İslam Allah Teala'ya boyun eğmek, teslim olmak, itaat etmek ve emirlerini, yasaklarını kabullenip tatbik etmektir. Fel beşeriyetu leyset ila vahyi ve ila nebî. Enmâ tahtâcül beşeriyetü fî enhâ'i'l ardı ila'r rucû'i ila dînillâh subhânühû yani şu anda insanlığın peygambere ihtiyacı yok, Kur'an'a, kitaba ihtiyacı yok. Ne demek? Yeni kitap lazım değil, yeni peygamber lazım değil. Şu anda ihtiyaç Allah'ımızın alemlere rahmetiyle gönderdiği, bize acıdığı için yolladığı kitaba ve peygamberin dinine geri dönmektir. İşte görüyorsunuz ben bu lafı dedim diye mi ne attılar o zaman? Ne diyor? Suriye halkına da bu bela geldiyse mutlaka bir günah sebebiyle gelmiştir. Hiçbir bela günahsız gelmez diyor. Madem ayet bunu söylemedik mi deprem meselesinde attılar bizi içeri. O zaman ee, diyor bütün insanlığın özellikle Müslümanların dinlerine dönmesi, tevbe etmesi lazım. Ve bazısı Suriye halkının çok kuvvetli tevbe etmesi ve Allah'a dönmesi, dine dönmesi lazım ki bu belaları Allah kaldırsın. Ha. من فضيلة أخي الشيخ أحمد ومجلسه الكريم أن يسمح لي بأن أرفع إلى حكومة تركيا وشعب تركيا وعلماء تركيا ومستمعين جزيل الشكر وعظيم الامتنان لما شرح صدورهم وقلوبهم لإخوانهم المهاجرين كما ينبغي للشعب السوري أن يتمسك بأخلاق الإسلام وآداب المهاجرين وعفتهم. Yani Suriyelilere bütün çadırları gezdim gittim diyor. Bütün her tarafı dolaştım diyor. Hakiki halim böyle olur. Bağız edecek, nasihat edecek. Suriye milletine hep nasihat ettim diyor. Yine de söylüyorum, duyuruyorum diyor. Müslümanın itikadına yakışan, iffetine, namusuna yakışan... Ee, Müslümanlık kardeşine yakışan şekilde kendilerine bağrını açan kendilerini barındıran vatana millete, Türk milletine karşı bu halka karşı edebinizi takının, iffetli olun e işte neyse çalmayın çırpmayın, insanları rahatsız etmeyin sıkıntıya sokmayın gibi hep diyor vaaz ettik, nasihat ettik sizin vasıtanızla da bu kanaldan bildiriyorum diyor bununla beraber onları barındıran siz Türk milletine ulemasına da, halkına da, hükümetine de yetkili, yetkisiz, etkili, etkisiz hepinize mükafatınız Allah'a havale ediyorum, teşekkür ediyorum diyor. Ve ana sana lekum ki, bu bir şey değil. Mahmud hafizahullah fi değil. Bu ila şey değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Ben diyor Muhammed ilk ziyaretimde e, bana beni davet etti meclisinde yanına diyor senin bir ihtiyacın var mı diye sordu. حاجتك, ben de dedim ki benim hacetim seni ziyarete geldim ki Suriye için Allah'a dua desin. Ve gammada ve akhaza fetraten fil muraqaba ve وجدت دموعه قد سالت على خديه الله فتح عينيه ونظر اليه وقال لي مرات سوريا حرب حرب حرب Yani ben diyor dua istedim böyle durdu gözlerini yumdu murakabe haline girdi bir zaman baktım orada gözlerinden yaşlar aktı sonra gözlerini açtı üç kere harp harp harp dedi yani bunları önceden, o zaman altı ayda bu iş biter deniyordu. E ben bazen sorulduğunda zor, zor, zor. El Allah'a gösteriliyor ama tabii o kadar ağlıyor. Bir kere gece vakti yani yanan kızları görüyorum, bomba atılmış, onlar gösteriliyor bana. Nasıl ağlıyordu? Nasıl üzülüyor, nasıl dua ediyor ama nasıl bir belaymış kalkmadı yani. Acayip bir şey yani. Ve fel hitami etekaddemu bi şükür <gülüyor> ve azimil imtinan ila ahi والمحب لله صدقا مولانا الشيخ أحمد الذي دعاني إلى هذا المكان الطاهر، وتشرفت باللقاء معكم واللقاء مع مولانا الشيخ، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يديم راديتكم ويديم محبتكم، والعاقل من التعظى بغيره، فأن تكونوا يدا واحدا وقلبا واحدا hıdmeti beledikum ve ta'unikum ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet yani e, bizi diyor çağırdığı için işte bize teşekkür ediyor. Ne demek vazifemiz? Başımızın üstünde tabi hocalarımız, büyüklerimiz. E, ondan sonra tekrar size teşekkür ediyor. Ancak çok önemli bir şey söylüyor. Efendi Hazreti çok okuduğu bir rivayettir. Akıllı kişi başkasının başına gelenden ibret alanı. Bir mevti cirani der. Komşusunun ölümünden. Hoca ben de okuyor Başkasının başına gelenden ibret alandır. Yani ne demek istiyor? Görüntü Suriye'yi anlayın Türkiye'yi. Ne yapın demek istiyor? Peşine söyledi zaten. Ben kendim katmıyorum. Tekel olun. Birleşin. Birbirinizle uğraşmayın. Müslümanlar kendi aranızda didişmeyin. Nefsani şahsi Nefsani şahsi kıskançlıklarınızı öne çıkartmayın. Bela gelir başınıza. Evinizde ucağınıza oturamazsınız. Şöyle sohbet yapamazsınız. Bak bayramları yok adamların. Nerede bayramlama namazı kılacak? Kurbanları yok adamların. Perişan olursunuz diyor. Allah için ehli sünnet teminleşin. Tek vücut olun. Şehrinizi, vatanınızı, memleketinizi korumak için tafun edin. birbirize yardım edin. Birbirinizle birlik olun. İslam birliği, Kur'an birliği, ehli sünnet birliği. Bunun için çok gayret edin. Ben size diyor... Bunu tavsiye ediyorum diyor ve dua diyor selam ediyor teşekkür ediyor biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz neşkorukum seydi şukran cezilen Allah şimdi e, kısaca bir dua edelim inşallah rahman dua'dan sonra sizi göndeririz amin Ejmeğin Allah minaseluk al-janna. Yağuzbukemini النار. Allah minaseluk al-ızak al-janna. Ma Ma getirelim arada olsun ki duamız hep kabul olsun. Allah Ekber. Allah Ekber. La ilahe illa Allah. Allah Allah'a ekber Allah'a ekber Allah'a ekber kibira Alhamdülillah kethira Subhane Allah'a Bükreten ve La ilahe illallah, Allah Allah'a ekber Sadaqa wa'dah Fanaçar'a abdah Fahezem el-ahzab wa'dah La ilahe illallah. ولا نعبد الا اله يا مخلصين للدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد امين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومنفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسع علم الله اللهم لنا من خير ما سالك محمد Allahü Teala Ali Allahümme Rabbena etümlelâ nûrûnâ ve ëgfirlenâ enneke alâ kürîşe'in gadîr. Ya arhâmen râhimne, ya arhâmen râhimne, ya arhâmen râhimne, ya arhâmen Hasta olanlar, yoğun bakımda bakımda kalanlar, muhtelif dertleri, müşkilleri olanlar, birden dua edenlere imdadına yetiş ya Rabbe'l halim. Şıvalar ihsan Amin. eyle, gevalar ikram eyle, Amin. eceli gelenlere hüsnü hatimeler nasip eyle. Amin. Ne derdim, sıkıntısı olup bizi dinleyip senin rızan için meclisimize gelip veya dünya neresinden iman ile, itikad ile, ihlas ile dinleyenlerinde cemi müşkilatımız hallu asane. Ne sıkıntılarımız varsa ferah tebdiyle. Amin diyendilerine harcahümden azad. Bizden evvel ölenlere Abi. rahmet ile kabirler. Nur ile Sadreddin, Hasan, Hüseyin, Mahmud, Dursun, Temel, Necat, Özcan ve Nihat efendiler kabirde dua bekliyorlar. Hediye bekliyorlar. İmdat diyorlar. Bir la ilahe illallah diyemiyorlar. Bir sübhanallah diyemiyorlar. Bizden hediye istiyorlar. Eşten dosttan, bizim Müslüman kardeşlerimiz, cemaatımızdan bizi sevenlerden, dinleyenlerden veya onların tanıştıklarından Müslüman kardeşlerimiz Buyurun ruhları için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adada ma ves'ahu ilmullah hediye iledigi <Sessizlik> isale <eyle>. ile <Sessizlik> kablen nur ile azapları varsa mübarek gecelere bağışla. dehora ile <Sessizlik> Allah'ım hanımlardan Nezihre, Fatime, Alviye, Behice, Saime, Ayfer ve Sofiye bu hatunlar rahmetine intikal etmişler. Senin rahmet makamında senin gufranını beklerler. Bizden hediye beklerler. Ya Rabbi biz de yarın öldükten sonra bize de böyle okuyanlar nasip et. Amin. Ya Rabbi bizi de bu kardeşlerimizi unutturma bize de ya Bu hanımların da ruhları için buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en ne la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fikulli lemhadin ve nefesin Adelema ve şehhahü ilmullah yerlerden ağır gelecek Bir de ne meselesi var? Ey Musa on geceleri bekle On geceler girince bir la ilahe illallah söyle Eğer söylersen Yedikat gökler ve içindekiler Ve arasındakiler Yedikat yerler ve içindekiler ve arasındakiler Mizanın bir kefesine konsa Bu gecelerde söylenen Hepsinden ağır gelecektir onun için bu kadar sevabı ya Rabbi. Biz bu meftalara, meyyitlere, meytelere bu an kardeşlere ola hediyeledik ihsalleyle. Amin. Amin. E hocam bize bir şey kalmadı. E sen de sabaha kadar la la Allah la. söyle. Sana ne kalmadı? Kendin girisin zaten. Mübarek ölmüşler bir tane la la Allah diyemiyor da ona gönderiyoruz. Bana ne? Sana ne işte? Sen de sabaha kadar söyle sana da çok var. Allah Teala. Ya Rabbi fırsatlarımızı ganimet bildir. Bir anımızı gafletle geçittirme. Ya Rabbi huzursuz yaşamaktan, zikirsiz yaşamaktan bizi muhafaza. Dilimizi zikrinle ıslak ile yaş eyle. Tübürük bezlerimizi zikrinle ıslak ile Kurutma Ya Rabbi. Ağzımızı zikirden kurutmadan ölmek nasip eyle. Eftelle amalen temute ve lisanika rabbu min zikriyle Amellerin en üstünü, ölürken dilin Allah'ın zikriyle ıslak olmasıdır. Bu hadisin müjdesine. Bu cemaatlerimizi nail eyle. Allah'ım ağzımız dilimiz kurumadan, komaya girmeden, beynimiz şuurumuz bitmeden, aklımız başımızdan gitmeden şu zikri huzur üzere yaparak ölmek bize nasıl? Allah'ın öleceğimizi bize önceden bildir ya. Amin. Önceden mutlaka tevbeler ettir. Amin. Kul helal, haklarından helallıklar aldır. Amin. Ve böylece vasiyetlerimiz varsa yaptır. Allah'ın bizi temiz olarak huzuruna kabul et. Allah'ın bütün pisliklerimizi temizle Amin. ya Rabbi. Ve ya gayrı nasirin ve ya gayrı alpatiğine. Kanalımızı mübarek eyle. Ay. Bütün dünyaya ışık saçmasın nasip et. Hidayet kanalı eyle. Herkesin bu kanala kalbini, aklını, fikrini, kulağını döndür tevcih eyle. Ay. Kalpler senin elinde, gözler senin elinde. Ya Rabbel Ali. Amin. Geldiler demine mi yine doktorlar? Ya Rab onlarda hayırlı murallar nefcan Bir hastaneden baya... Hep diyorlar seni seviyor. Açıklarda seviyor, kapalılarda seviyor, Aleviler de seviyor, Hüseyinler de seviyor. Namaz kılmayan da herkes seviyor. Ya niye beni seviyorlar? Ben insanları seviyorum. Allah için iyiliklerini istiyorum. Kendimi feda edebilirim bir insan namaza başlasın diye. Kendimi feda edebilirim bir insan eli sünnete dönsün. Şu millet cehennemden kurtulsun diye feda olasın. Cismim canım feda olsun. Ben iyi niyetli bir insanım. Ben kötülük istemiyorum kimseye. Ya Rabbi bu kulağını ıslah eyle. Ya. Amin. Hidayet Amin. eyle. Amin. Bizi hidayet eyle. Amin. Sonra bizimle kulağını hidayet eyle. Önce bizi ıslah eyle. Amin. Bizimle onları ıslah eyle. Allah'ım her eve ocağa bu din girecek hadisin müjdesiyle. Bu sohbetleri girdir ya Hangi vasıtayla ise girdir ya Ulaştır ya Farklı dillere çevittir ya Her kullarına ulaştır. Amin. Ya Rabbi'le alemin ve ya gayrına. hidayet. Ağzımızın ayağımızın dibinde görmez. Adam orada İtalyan, Rus Yanındaki bir Türk'ten ne diyor, ne diyor diye internetten Müslüman oluyor ya. Orada ne diyor diyor ona çevirdiği kadarıyla. Ne kadar çevirecek? Bizim bu şeylerimiz ilmi tabirler. Çeviri zor. Ne kadar çevirdiyse. Kaç kişi böyle duydum namaza başı Müslüman oluyor. Bir şey anlamadı halde. Adam anlıyor yanımızda önümüzde oturuyor. Hidayet Allah'tan. Sen bize kalıkayla ya Sen bize tesir yarat ya Allah. Ya sen vaziyorsan Suriye'ye yardım et. Allah'a mesedin zulmünü durdur ya Yarabım. Ya Rabbim Muhaliflere özgür orduya yardım edin. Ehli sünnete yardım edin. Ehli bid'at-ı Haricileri kahreyle helal Allah'ım Irak'ta da. Ehli İslam'ı, Ehli Sünnet'i aziz eyle. Amin. Şianın zulmünden orayı da kurtar. Amin. Haricilerin zulmünden kurtar. Müslümanları yurtlarında emin eyle. Allah'ım İslam, Kur'an hürriyeti emniyeti nasip eyle. Allah'ım Filistin'e yetiş yardım eyle. Gazze'ye yardım eyle. Mısır'a yardım eyle. Kesilce kurban gibi idam bekliyorlar. Halas eyle ya. Amin. Kurtar ya Rabbi. Allah'ım bütün nektara Doğu Türkistan'a yardım eyle. Amin. Çin zulmüne karşı. Allah'ım Çin zulmü. Büyük de zulüm olsa senin Gücünü geçemezler, seni aciz bırakamazlar. Bu zalimleri, bu kafirleri kahreyle mahvedin. Bunları birbirine düşür, helak ile güçlerini Abi. aralarında kullandırıp iptal et Hilelerini başlarına mahkûl Allah'ım Türkiye'de de, diğer İslam aleminde de zulme uğrayarak hapse düşenleri helâs Kafirlerin ellerinde hapishanelerinde esir düşen bütün mazlum on binlerce Müslümanlar, ne zor iş ya. Yirmi kişi, otuz kişiyi on yirmi metre odada birbirin üstüne bindirmişler. Ne yemek var ne su var ne bir şey var. Ne biçim perişan İsrail hapishaneleri, o Esed'in hapishaneleri. Ne mazlum Müslümanlar. Ya biz şimdi evimize gideceğiz de geç kaldık da hanım da çayı demlemiş de mesaj attı da çay bozuldu ya. Hoca da ne o kadar uzattı ya. Sen ne düşünüyorsun ya? Kafana bomba mı yansın istiyorsun? Sen niye cemaati bırakıyorsun? Sohbetten kaçıyorsun. Sen niye sabah namazına cemaate gitmiyorsun? Sen evin ocağına bomba mı yansın istiyorsun? Sen niye ibret almıyorsun? Bakın insanlar ne haldeler, milyonlar ne haldeler ya. Senin evin var, uzun çoluk çocuğun yatıyorsun yuvanda. Sen niye Allah demiyorsun? Sen niye namazdan abdestten üşeniyorsun? Sen nasıl Allah'ı zikretmiyorsun ya mübarek gecelerde, günlerde? Ya Rabbi bizi uyandır ya Rabbi. Amin. Ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyan. Amin. Ya Rabbi bize tevbe et. Ya Rabbi bize dönüş, rucu et. Allah'ım vatanımızı İslam vatanları hiç savaştan dış savaştan muhafaza. Allah'ım hepsine barınak sığınak olacak şekilde maddi manevi kuvvetler vatanımıza. Allah'ım PKK terörünü önünde bitir ya. O zalimleri de helak eyle. Allah'ım sen Ermeni dönlerini Mehmetçi'ye silah atan Kurşun atan polise, askere, kurşun atan elleri kurut ya Rabbi, ve ya Gayran Nasır'i. Bayrağımızı indirme ya Rabbe. Ezanımızı susturma ya Rabbe. Vatanımızı işgal ettirme ya Rabbe. Bütün İslam aleminin kurtuluşuna bizi vesile edecek Abi. kadar güçlendir. Maddi Abi. manevi. Abi. Ya Rabbi bizi yönetenlere istikametler ehsani. Hayırlı müsteşarlar ehsani. Viddatı elinden Şia'nın ve Habirleri şerlerinden muhafaza et. Abi. içimizde dışımızdaki ajanların... Çıkart ortaya teşhireyle, rezileyle, rezil Allah'a tahsiye eyle, eyle Allah'ım arındır, pak eyle, maddi manevi içimizi dışımızı arındır. Ya Rabbi cemaatlarımızı tezkiye eyle, eyle, nefislerimizi kötü huylarından tezkiye eyle. Amin diyen dillerine abicamden azad eyle. Allah'ım tekrar bu gecelere kavuşmayı nasip eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle muamber eyle. Maddi manevi rızkımıza helal bereketler ihsan Hakkında kara kararı hapis çıkanların, Ya Rabbi zulme uğramış haksızlıkla efendim, mahkum olmuşlar. Halas ile Kaldır üzerlerinden davaları, takipleri. Amin. Ya Rabbi alemin. Ve ya hayran nasirin. Bütün haksızlığa uğrayanlar hakla niade eyle. edecek sebepler halka ile, Amin, amin. Bi hurmet taha ve yasin. Dualamızın kabulü için buyruna salatu vesselam. Aleyke ya Resulullah salatu vesselam. Aleyke Habibullah salatu vesselam. Aleyke Seyyid el evli ne vel ahirin. Allahumma Allahumma salli ve sellim ve barik ve la Seyyidina Muhammedin Nebiyyin ummi. El Habibil Ali el Kadri. El Azim Allah'ı ve onun kıyılarındaki ve onun kıyılarındaki insanları kutsar. Sürat Allah'ın ve ve onun kıyılarındaki insanları